ما الله صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلى الله عليه ve yâlem ve müstakrراها ومستبدعها كلٌ في كتابٍ مبين صلّى الله omuz ağrılarım dedim size işte duramıyorum ağrıdan bileğime de vurmuştular elim falan bir e, doktor buldum sizden de tavsiye ediyorum size diye söyleyeyim ben kendime bir fayda görürsem illa insanlara tavsiye ediyorum çünkü çok ağrısı olanlar var dayanamayanlar var e, bu normal doktor sistemi değil Liv Hastanesi adı Liv Hospital diye geçiyor ulusta orada Kader, Kader Hoca hayatında biliyorum da keskin bora mı olacak öyle bir şey Kader Hoca Hanım. Bu ağrı üzerine yani ağrı üzerine doktor ben duymadım. Türkiye'de de 6-7 kişilermiş. Ağrıyı yani radyo frekansıyla tedavi fakat iğneler var tabi uzun iğneler büyük iğneler. Resmimi de çektiriler de, dedim şimdi millete şey etmeyelim sonra çok üzülüyorlar. Ağlıyorlar katınlar falan. Eee bu iki bu omzum tabi tutuk. Şimdi elhamdülillah bak açıldı. Hiç sola sağa sola çeviremiyordum yani. Selam verirken şu kadar böyle yapamıyordum. He. Ama o omuz hemen geçer dedi. Buralara da bir hafta verdi. Hacı birkaç sene idare eder dedi. Birkaç sene Allah kerim yani yaşar mıyız, ölür mıyız? Birkaç sene daha secde yapalım, rükû yapalım rahat. Tabi çok ağır, dayanılmaz şeker vurmuş omuz her yeri. Ee, ama burada esas size şeyim e, kanser ağrıları olanlar var. Dayanılmaz. Çok bağıran çağırır. Herkes etrafında olabiliyor akrabasından. Bu onu da dindiriyor. Hem de böyle uzun süre dindiriyor. Zaten bazısında doktor 6 ay ömrün kalmış diyor. O 6 ay rahat rahat zikir yapar en azından. Bas bas bağırmaz yani. O ağrıları kanseri duyunca dedim cemaatle de söyleyeyim çok ağrısı olanlar var. Çünkü benim ağrılarım inşallah dindi biraz. Ama e, şimdi Fıtık mesela çok ağrısı var ama ameliyat olamıyor, olmuyor. O ağrıları dündürüyor. Boyun asır, diz ağrıları. Hani böyle ağrısına dayanamayanlar için ben bu kadar doktor geziyorum. Tabi bu işi yeni duydum Türkiye'de de imiş e, ama demek duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Oraya yine yapıyorlar. Radyo frekansıyla tabi yine yaparken acı yok. O da acıya dayanacaksın. Ben 40 bile demedim yani. Dediler ki çok acır burası bilek. E, ne yapalım benim acı hissetme eşiğim yüksek onun için elhamdülillah 40 demedim ama tabi bazıları bağır atabilir. ağır iğneler yani ama sonra 10 dakika duruyor o durduğu zamanda ağrı yok girip de siniri bulana kadar siniri de ararken bulurken ne zaman kolum böyle atmaya başlıyor yerini bulduk diyor o noktaya yani işlem yapılıyor ondan sonra seslerim de hasta olmuş falan ona da gittim ona da gittim kalbe de gittim kalp idare eder işte. Yani tabi arızalar çok ama kontrol ve takip lazım. allah Teala devamlı günahlarımıza kefaret olacak Rabbim ameller nasip eylesin. Allah'ım ağrıdan sancıdan evvel tevbeyle, istiğfaryle ve salih amellerle, ibadetlerle bu işi temizlemeyi nasip eylesin. Amin. Ama Ahirete kalacak hesaplardan muhafaza eylesin. Amin. Bizi dünyada temizlesin. Ölmeden temizlesin. Allah'ım günahlarımıza kefaretler nasip eylesin. Amin. Amin. Velakin sevdiğinden verir. Kefaret olsun diye verir. Yani Rabbim verir. Ağrı sancısız da hastalıksız da kalmak o da iyi bir şey değil. Yani kaç kere okuduk hadis-i şerifle rivayet ettik ama bilerek de hasta olma lüzum yok. Allah'ımızdan biz afiyet talep edelim. Ama bu e, doktor Hakikaten bu işte aşırı ağrısı sancısı olanlar arayıp bulular artık. Ben tabi özel kalemliğine geçmedim. Ama dayanamayan ağrısı olanlara da bir tavsiyem olsun. Çünkü madem kendim için istediğimi Müslümanlar için de istemek lazım. Bazen ağrıdan dayanamayan Müslümanlar var. Evet. Ağır hastalar var. Allah Teala acil şifaları ikram eylesin. Amin. Birincisi. İkincisi. E, tabi biz bilmiyorduk. Fakat bizim tabii dernek başkanı Mehmet Kaya Efendi, o asil da yetkilisi. Ben demiştim sohbet olsun, sohbetin peşine gidelim. İspanya için, Endülüs ziyaretlerine. Fakat onlar tabii onu anlayamadımlar veya biletler mi öyle denk geliyor tabii bu bilet işleri de var. E haftaya biz Perşembe Yoğuz 17'si demişler. Herhalde bu günün sabahından gidiliyor. He? He? Yani Perşembe'nin. Evet. Ben de bilmiyorum bizim arkadaş söylemem de Allah Allah ya sohbet var dedim. Sonra böyle haber aldım. Onu da baştan duyuralım. Çünkü sonunda bazı şeyler duymuyorsunuz. Yani haftaya gelen olursa ben üzülüyorum. Yani geliyorlar gidiyorlar. Ondan sonra e, duymayanlar çok oluyor. Masraf ediyorlar. Adım atıyorlar. Yürüyorlar. Bizim cemaatin serisi fakir fukara. Yani 3-5 lira bile onlar için önemli. Ben bunu biliyorum. Çok üzülüyorum yani. Onun için Allah razı için duyuralım. Yani haftaya olmadığımızı benim isteyerek değil ben sohbet bırakmam da işte ne yapalım şimdi. Bilet işi öyle olmuş falan dediler. Bunun da üzüldüm tabii dedim. Böyle yapmayalım yani bileti ona göre. Denk getireydik ama ne kader takdir. Şimdi bunu değiştiremeyiz. O zaman haftaya tatil edelim burayı. Biz gittiğimiz yerlerde size dua edelim. Siz de bize dua edin. Zikirde, ibadette daim olalım. İnşallah. Ama onu da baştan duyuralım. Şimdiden herkese duyuralım. Ta ki gelip de dönen olmasın. Ondan sonra efendim dersimiz faydalar hakkında. Bu faydelerden beşinciyi bitirdik. Altıncı fayda hakkında olacak inşallah. Altı, yedi, sekiz Allah nasip ederse belki biter bugün. Sekiz faydede bugün biterse bu da önemli bir ders. 104 kitaptaki faydaların tümü burada toplanmış diyor sonunda. 104 kitabı birden anlamış olabiliriz inşallah ama belki bir, bir fayda kalırsa falan bir daha sohbet biter. Ben sohbetin akışını bilmiyorum. Yani konular konuları açıyor. Onu bilemiyorum. Ama tabii ki en mühim meselemiz Mısır'daki Müslümanlar idam cezasına çarpıldılar. Bu bizi çok üzdü üzüyor. Ama şaşıracak şey, e, yani ben bir resim gördüm, bilmiyorum, onu siz de gör internetlere, bana gösterdiler, ben açıp bakamıyorum interneti de. Yani adamlar idam kararını duyunca e, bayram etmişler. İdam kararını duyunca bayram etmişler. Bu çok farklı bir e, ruh halini yansıtıyor. Çünkü biz ölümden korkuyoruz ve ölüm bize çok soğuk geliyor. Çünkü biz dünyayı seviyoruz. Bizim Türklerde bayağı bir dünyacılık var. Hacımızda, hocamızda bu illet ve maraz ve hastalık sirayet etmiş. Son dönemlerde de Müslümanlar biraz rahatlık görünce hani mücahitten müteahide, mücahitten de her şeye müsaide gelmiş. Artık her yol Ankara yani. Her yol Ankara. Yani güç için, kudret için hırs, para hırsı, maddi hırslar e, yani e, ortalığı sarmış. Tabi kılıfında da İslam'a hizmet edeceğim. Çok param olursa diye de bir bahane mevcut. O bahane hiçbir zaman geçerli değil ama buradaki derslere de geçiyor yani. İnsan ibadetten ve e, e, vazifelerinden ayrılma tehlikesi olursa veyahut da efendim ee, e, haram ve şubeye düşme tehlikesi olursa, e, kazanmaya çalışmak iftal değil. Hatta bazı yerde haram, bazı yerde günah. Yani ben infak edeceğim, param olsun diye kazanıyorsun. Ama sen onu kazanırken ne durumdasın? Namaz kaçarsa veya cemaat geç, kaçarsa, cemaat, bırak namazı cemaat diyor. Mesela ne, ne kadar mesele var, bu faydalarda geçiyor yani. O da onun misali olabilir. Ama durum Durumumuz vahim. Çünkü bize idam kararı çıksa biz böyle neşelenir miyiz? Neşelenmeyiz. Demek bizim imanımız çok zayıf. Bir defa ben bu neticeye vardım. Bir zaman ben de iyiydim belki sonra bozuldum. O 2000 senesinde beni attılar içeri. Dedim ki ben şimdi burada en fazla ne çıkar? O zaman idam kalkmamıştı zannedersem. He? Kalkmamıştı herhalde. Değemede biz yargılandık. O zaman dedim ki yani çünkü bunlar Apo'ya bile bunlar idam verseler bile besliyorlar adama. Hiçbir şey yaptıkları yok. Senden benden rahat. Konuşup gülüyor size. Sesleri çıkıyor. Şimdi ben dedim ya bunlar ona bir şey yapmaz ama kalkar beni asarlar. Bir de biliyorsunuz hepsi bana yüklendi 28 Şubat'ın faturasının tümü. Efendim millete gavur dedi şu dedi bu dedi çocukların ölümüne sevindi falan. Bir araneler yaptılar bir şeyler yaptılar o zaman sizin bazılarınızın yaşı tabii onu karış şey etmiyor, karşılanmıyor. E dünya başımıza yıkıldı. Dedim ki şimdi burada en fazla ne yapsalar, ne yaparlar dedim idam ederler. O zaman kendi idamı hazırladıydım. Yani ruhu ruhen hazırlamıştım çünkü Allah yolundaydım. Allah için konuşmuştum, vaaz etmiştim. Bir beklentim de yoktu. Şimdi de yok diye düşünüyorum ama ne bileyim o zaman galim yok. Şurada bir sene içeri girdik nazlandık, sözlendik biraz yani hoşuma gitmedi. Tamam iftiraydı, tamam zulümdü. Ayrı da zalimler zaten devrilir. O ayrı bir şey. Ama senin ruh halin ne O zaman idam şeyine kendimi hazır bulduydu. Kalben. Tabi günahlarımızdan korkuyoruz ama Allah'a kavuşmaktan korktuğumuz bir tek şey var günahlarımız. Yoksa Allah'tan korkulur aşağı? Ama hazırlık daha tamam değil, şudur budur. Velakin idam edilsem yani seve seve Allah yolunda olacak falan. Böyle bir hal vardı yani. Bu yaşlandıkça da ölümden daha mı korku başlıyor? Nedir? Ben anlamadım. Zaten gençlerde daha bir e, cihat ruhu var. Yaşlılar yaşlandıkça biraz çocuğu olunca bir dert, torunu olunca iki dert. Bu sefer torununun da düğününü görmek istiyor. Torununun da düğününü görmek istiyor. Yani biraz bir de laf olsun işte torununun torununu gören cennete gidermiş de Allah tesbih namazı kıl cennete git torununun torununa kim kalacak <gülüyor> yani uyduracak yani bir koca kara lafı işte torununun torununu gören cennete gidermiş falan çoğu da göremeden gidiyor nereye gidiyor o zaman cennete gidemiyor mu yani ama yaşlılarda tehlike büyük mal hırsı artıyor yani hadis-i şerif var aklıma şimdi geldi. Ona göre tahmin rapor, hava raporu gibi ne lüzum var konuşma. Hadis-i şerif aklıma şimdi geldi. Yeşil bübne Adem Ademoğlu yaşlanır ve şıkkıfî haslatan iki huyu gençleşir. Yaş arttıkça iki huy ne olacak? Yaşıcı. El hirsu ve tuğlüleme. 20 yaşındakinin hırsıyla dünyaya 50'nin 60'ın bir olmaz. 62 daha fazla hırs var. Tabi hadis-i şerif. Ve tuğlüleme uzun yaşama beklentisi ve kuruntusu. Yani şu anda 90 yaşında adamın öyle planları var ki. Dünyada şu anda 90 yaşında bir adam tanıyorum mesela. Öyle planları var ki ileriye doğru. Ben şu anda onları düşünmeye yoruluyorum. Ve bitmiş durumdayım beyin olarak. Dünyalık hiçbir proje istemiyorum daha. Dünyalık hiçbir proje istemem. Beynim benim. Ya ahirete hazır ol. Kitap yaz. Sohbet yapıyorsan yap. Zaten hastasın o yana bu yana gitmeyi de bıraktım mecburen. Görüşmeleri de kestim hemen hemen ekseriyetle. Şu televizyon kurulsun tek derdim. Orada da bir iki ders yapabilirsek hani hizmet olur. ben ne yapayım bu saatten sonra bir beklentim de kalmadı hayattan. Ama 80 yaşındaki adamda bir projeler görüyorum. Oturup kalktığım adamlar var. 80 var, 90 var. Duyduğum var falan. Allah Allah. Ne kadar ince teferruat ya kafalara takmışlar. Hiç bir şey ziyetmez. Ama Ademoğlu yaşlanır iki kuyuyu gençleşir. Birisi hırs. Hırs ne demek? Düşkündük. Arsa düşkünlüğü, villa düşkünlüğü, efendim toprak düşkünlüğü, işte hayvan düşkünlüğü herkesin bir şey var. Zu'nel bu şehavat. İnsanlara şehvet sevgisi süslü gösterildi. Şehvet can çeken şeyler mi? En başta kadınlar. Ondan sonra vel mukantara yığılmış mallar minezzebi kantar kantar altın vel tuzlatı gümüş koyacak yer bulamıyor ya, yani. taşıyacak şey bulamıyor vasıta bulamıyor malları yığmışlar vel enham davarlar kimisinin de şeyi öyledir mesela inekleri şunları bunları öyle bakar onlara böyle baktığı zaman içi açılır vel harz ekinler kimisi tarlacıdır pek tarlacı kalmadı azaldı ama yine de o yeşerdiği zaman ürünler masurlar bütün her taraf Şimdiki alan meralar. Böyle şeyler var. Velbenin. Atladık. Kadından sonra oğullar. Allah Bilmiyorum ben. Kız çocuklarını daha seviyorum. Kendi çocuklarımdan. Oğullar diyor Tabi Arap toplumunda da oğul tarafı var. Bizim Karadeniz'de de çok oğul şeyi var. Hala pek kızları adamdan saymazlar yani. Zaten kız adam olmaz da. Kadın olur da. insandan saymayacak yani. Miras da Taksim'de ayırmaz. Şunu da ayırmaz. Bunu da ayırmaz. Kızların Karadeniz şeyinde zorluk var. Yani Efendi Hazretleri'nin en kızıp düzeltmek istediği, Mekke müşriklerini düzeltmeye uğraşıldığı gibi yani, Efendi o töreyi yıkmak istedi. Çok da uğraştı yani. Mübarek. Bayağı da bir riskleri de göz aldı yani. Of'un çarşısında bu denir mi ya? Efendi Of'un çarşısında, Cuma günü sohbette söylüyor, siz kıza mal vermezsiniz, dininiz kıttır, imanınız zayıftır falan. Ali Efendi'den naklediyor, sen orada, ne ağalar var ofta her yerden ağalık bitti oftan bitmedi derdi ama tabi Mekke'yi gibidir Ebu Cehli de var Ebu Bekir'i de var diye de sözü de var ama yanlış yanlış adetler var demek ki oğul şeyi sevgisi erkek sevgisinde çok bir ağır basan taraf var ben de öyle bir şey asıl olmadı bilmiyorum da şahsen sizin durumunuzda onda da bilmiyorum ama ayet-i mali böyle bunlar süslü gösterildi bunlara karşı düşkünlük hırs. tuhullemel ne? Uzun beklenti. Yani ben daha şu kadar yaşarım, şunu da yaparım, bunu da ederim, şunu alırım, şunu satarım işte. Uzun bir plan yapmak. Halbuki idemseyde akşama vardığın zaman felatent hazırlı sabah, sabahı bekleme. İslamiyet ne diyor? Akşama vardın, sabahı. Yani sabaha göre plan program yapma. Sen sabah ahirete. Ahirette acayip bir şey. Bir şengen alacağız, canımız çıktı yani. O resimi beğenmiyorlar, bu resimi istiyorlar. Her vi, vi, ülkenin resmi başkaymış. Şu dört santim, şu parmak... Şu, ...bu gavurları biz bedava sokuyoruz ya. Bunlar bizi parayla sokmayacak yani. Ahirette hiç problem yok vizemize. Hemen gidiyorsun. Yani melek bir işlem, bir vukuattı nüfus örneği demeden Hangi muhtarlığa bağlısın? Nerede rey yattın? Kimsin? Ne? Hiçbir şey yok. Adam tak gidiyor ya. Tak Felancı öldü. Bir haber geliyor efendim. Eyüp Eyüp'ün ölmesi şaşırttı beni. Efendi Hazretleri şoföres gibi. Yani genç genç çok da yaşlı bir şey değil. Gitmiş Medine'ye mübarek. Ne efendiye etti hizmetin diyorum bereketli. Nereden nasip olacak? Bu kadar ulema, avliya yalvardılar Medine'de ölme. Nasip olmuyor. Adam 40 sene Medine'yi bekledi. FHM efendi Hazretleri bir kere Konya'ya geldi sıla Rahim'e burada öldü. 40 sene durdu orada öleyim diye. ölme. Bu nasıl bir şey? Şazeli Şehir Fehmi Efendi Hazretleri. Yani bu da durdu durdu buralarda. Pat gitti öldü orada. Bir de Mekke değil Medine olması ilginç. Son bir de paylaşmış. bu attırdım hatta. Ölümü hatırlayın diye yani. Genç adam. Sağlığı benden falan bilgileri. Hepimizden sağlıklıdır, sağlıklıdır. Kuvvetli. Efendi Hazretlerinden çok keramet görmüş ve naklederdi. Çok yolculuğu var yani. Hizmetleri var. Çok keramet görmüş. Evet. Ama demek orası nasip oldu ona. Medne-i Münevvere. Az bir şey miydi? Tahir Büyük Kürükçü Hoca yıllar bekledi orada. Ve defnem bil bakıyor, Ve defnem bil bakıyor. Ağlardı böyle. Bekir'de defne olmayı isterim bekir. Ama olamadı. Geldi Konya'da yine o da. Yani tabii yaşlanınca orada bakımı olmaca Mecbur döndü buraya. Nasıl yapsın tabii ağırlaştı. Ama Medine'de ölmek kolay bir şey değil adam pat diyor ben Arif Hoca vefat etti. ben ona şaşırdım, Onu haberi konuşuyoruz dediler ki Eyüp öldü haberim var, nasıl? Ben de çok eski adamım ben de çok yolculuklarım var ordu perşembede bir karakola çektiler bizi sarıktan sebep ihtilalde yani çeksenler çeksen benim de çok hukukum var karakol arkadaşım mesela ondan sonra genç adam, sağlıklı adam ama tabi Medine'de öldüğü için sevindim, çok sevindim Kıpta ettik, imrendik yani. Burada hepimiz imrendik. O arasını yani orası hep sahabe yani. 10.000 sahabe var en az. Devamlı hediyeler, fatihalar, sıralı okumalar orada ziyaretçi dünyada hiçbir yerde yok. Sabah akşam dünyanın bütün ulemaı, evliyası oraya geliyor. Hep okunandan bir nasip alır mı? Ya e almaz mı imanlı ölmüş yani? Ve onu da yapmış mı? Önce Medine'ye gitmiş. Onu bilmiyorum ama ekseriyet demek ki önce oluyor. Dolayısıyla ölüm meleği ne yapmıyor? Evet hiçbir şey sormuyor. Hiçbir evrak istemiyor. Hiçbir hazırlık gözetmiyor. Anında alıyor. Bu ne kadar kolay bir şey ahirete gitmek. Onun için akşamladığın zaman sabaha bekleme. Niçin? Sabah ahirette olabilirsin. Nasıl bir şey bu ahirette olabilirsin ya? Bütün alem hani sen diyorsun ki boyut bilmem ne şu boyut değişti boyut. Bir şeyler konuşuyorlar ya fizikçiler bir şeyler. Boyut boyut hepsi. Eni boyu hepsi değişiyor. Bu dünyadan çıktın çıktın. Ruh çıktı burada. Dünyadan da çıktı, göklerden artık yedi kata mı çıkar, dibine mi iner? O başka bir şey. Ama ruh soyutladı, gitti. Ha ruh ölmedi. Ruh ölmedi, yaşıyor. Onun için ahirete gidiş çok kolay. Akşama çıktın, sabaha beklemek. İda asmahte, sabaha vardın. Bugün sabaha çıkıp da akşama çıkamayan var mı? Bu akşam burada, yani burada derken, dünyada yarın sabah ahirette olacak var mı? Çok var, çok. Bir bak kayıtlara kuyutlara Cenaze işlerine sor Cenaze işlerini kapalı Her gün kaç kişi ortalama İstanbul genelinde Merkez yani 350-400 Merkez olarak Türkiye'yi bilmezsin tabi sen Ne bilesin o kadar Neyse İstanbul 350-400 her gün Yani şey Otomatik o Ortalaması bu. Şimdi bunlardan biri olma durumu hastalığa bakmıyor. Yaşlılığa bakmıyor. Gençliğe bakmıyor. Hiçbir şeye bakmıyor. Hele bu trafik kazaları çıktıktan sonra o da ayrı bir şey yani. Daha da bu işi kolaylaştırdı. Evet. Millet. Azrail Aleyhisselam dedik Ya Rabbi bu milletin canını alma beni görevlendirin. Millet Cebrail'e selam yollayacak. Mikail'e selam yollayacak. Bolluk meleği yağmurları yağdırıyor. Cebrail Aleyhisselam vahiy indiriyor. Herkes seviyor. Seviniyor. A İsrail aleyhisselam suraflıcık falan. Bana da diyor lanet okuyacaklar, bela okuyacaklar ya. Hep canına, sevdiklerini alacağım ya. Beni bu işe verdin. Ne olacak? Bütün millet bana mı şey edecek? Lanet okuyacak. Mevla vurdu ki bahaneler çıkaracağım, seni duyurtmayacağım. Bahaneler yaratacağım. He? Ondan sonra başlıyor trafik canavarı diye bir şey tuturdu. Allah belasını versin trafik canavarının. Benden de. Trafik canavarı diye bir şey yok ki. <gülüyor> Şeytan değil, cin değil ya. Yani onlara bahane buluyorlar işte. yüzelliyle gitmiş de ondan olmuş. Öbürü içmiş de ondan olmuş. Öbürümden. Hiç Ezrail Aleyhisselam'a kızanı pek duymuyorum. Çünkü Ezrail Aleyhisselam o Mevla yaptı? Gizledi. Bahaneler yaratacağım, seni kaybedeceğim. Allah'ım bize onu en güzel surette göndersin. Amin. Aleyhissalatu vesselam. Allah ona selam eylesin Allah. Amin. Yüksek tecelliler versin ona. Amin. Dua edelim. işimiz var. İşimiz var onlan Duyuyor buradan. İçimizde varsa yakını tarihte gidecek. Onu hepten buradadır da o zaman. Şu anda bilmiyorum. Ya. Çünkü bazı camide de ölen var. Yanımızda da ölen oldu. Onu bilmiyorum. Yani biri yaklaştıysa o ya gelir. Ön kontrol falan şey. Denilen yerde mi duruyor mu? çoksa bir bahane çıkacak. Oraya gidecek. Allah'ın işleri ya Rabbel'a. Adam nerede ölecek? Bilmiyorum. Bu ne ilginç bir şey ya. Nerede öleceğini bilmemek ya. Dağın başında ölüyor. Denizde ölüyor. ölüyor. O uçak ne oldu öyle Malezya uçağı ya? Hayır, hayır. He? Hayır, hayır. Hayır. Hayır. Yok ama şimdi nedir bu? Denizin ortasına düşse de bulunurdu ya. Amma velaki. işte öyle denizin dibinde de e, ölmek var. Efendi Hazretleri derdi hamsilere yem olmak var. Tabii Malezya'nın oralarını. Dokyanus'ta kamsini arar da. Yani ne balığı varsa. yer seni balıklar. Bişen kalmaz. Al. O zaman ne olacak? Zaten o Budistlerin bir kısmı yakıyorlar. Yaktıktan sonra kemikleri topluyorlar. Kemikleri bir şeylere sarıyorlar, sarmalıyorlar. Dağlara götürüyorlar. Yüksek bir yerlere oyuk yapıyorlar. O oyuklarda o kemikleri koyuyorlar. Onlara bir renk renk boyamışlar, bir şey etmişler. Kimin kemiği nerede kimse mi? Hey, eyne mâ tekûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnû Nerede olursanız olun. Ye eti bükümullah ya, Allah hepinizi getirecek mahşere çıkaracak. Nerede olursanız olun. Everest'te misin? Bilmem. Himalayalarda mısın? O Himalayaların oralarda Budistler var. Eteklerinde. Yakıyorlar. On sonra kemikleri ne işlemler yapmışlar kemiklere. Gidmişler, oyuklara koy, kemikleri koymuşlar. Allah. Sizi getirecek Allah Celle Celal Hesaptan kaçmak yok. Ama Akşam oldu sabaha bekleme. Sabaha çıktın akşamı gözleme. Sen ahiret yolcususun. Bunu böyle bilesin. O zaman tuğle emel olur mu? He? Olmaz. Ama adamla sözleştin. Sözünü tutacak mısın? O ayrı sabaha kalktın baktın ki sağım. Ne yapacaksın? Elhamdülillahillezîh. Bizi öldükten sonra uyku ölüm. Öl öldürdükten sonra ''Dirilten Allah hamdolsun'' diyeceksin. ''Veyle'il ba'si ve'n-nüşûru'' Dualarım kitabında var. Dönüş ona, çıkış ona, varış ona, diyeceksin. Baktın ki hayattayım. O zaman sabah namazı farz mı? Farz. Baktın ki şeyi ona göre kurdun zaten. Beşe kurdun, beş buçuğa. Değil mi? Zil çaldı bir de baktım ben hayattayım. Diyeceksin ki bugün ölmemişim. Tabii her gün bu hesap var. Niçin duada diyor bizi dirilti öldürdükten sonra diyor o dua niye orada söyleniyor uyanırken onu dikkat edeceksin beni isteseydin ne yapabilirdi öldürebilirdi yatarken ki duasında ne var bu başı var Allah'ım ne inemsekte nefsi ruhumu tutap tutarsan geri yollamazsan bak uyurken insan bunu okusa. ya Hoca ben de bunun manasında böyle anlatıyorsun falan ben bunu nasıl okuyayım bu sefer uyku gözüme girmez moralim bozulur niye uyuyunca ruh çıkıyor ya çıkmasın bari çünkü gelmeyeme tehlikesi var hayır adam evhamlaşırsa uyumaz yani ama duanın manası bu ama duada diyor ki sen şimdi beni uyutacaksın uyuyunca da ruhum çıkacak ruhumu tutarsan diyor hadi bakalım adam bir evhamlansın ulan bu gitti gelmemedi mi dem var <gülüyor> Ha o zaman uyanık durayım ne kadar uyanık duracaksın bir gün, gün o sonra küt aşağı. Ayakta da olsan devrilirsin. Uyumamanın bir şeyi var. Dayanma direnci var. Nefsimi yani ruhumu tutarsan ferhamha ona rahmet eyle. Yatarken. Bak yatarken ölüm moduna giriyorsun zaten. Kalkınca da aa beni öldürdükten sonra diritti. İşte o zaman yaşamanın da zevkine varırsın. Şimdi senin hiç kaç senedir yatıyorsun kalkıyorsun? Yaşın kadar. He? Hiç mutlu oldun mu kalktığında? Niye? Anlamıyorsun ki öldüğünde de dirildin. Ula ölüp dirilmek ne demek? Sana bir imkan verilmiş. Bütün ölmüşler onu istiyorlar. Milyar dolarları olsa verirler. O sana verilen günden yarım saat almak için. Ne verildi sana şimdi bu sabah? Uyandırılmanla. Ne verildi sana? Bütün dünyanın krallarının hazinelerinden büyük servet verildi. Çünkü o paralar bunu getiremiyordu. Şimdi sen bu sermayeyi nasıl kullanacaksın? Hemen doğru abdest da, Hemen git abdest. Güzel bir abdest sünnet ve üzere. Şapur şupur değil. Bu sabah abdestleriniz sizin herhalde yarıya sakattır. Uyku çerçemliğinden kuru yer bırakırsınız. Adam hemen namazdan sonra uyuyacağım uykum açılmasın diye gözünü buralarına su sokmuyor. Ne sakat adamlar var ya. Uykun kaçmasın da bilmem. Kaçarsa kaçsın. Cennet mi kaçtı yani? Sen buralarına şey yapsana, kepekler var zaten buralarında. Nasıl yatıyorsun belli değil, ağzın mı açık, burnun mu açık? Mübarek adam. Her tarafına kepek doldur. Zikir üzere yatmazsan ne olur? Şeytan oynar seni. Belki zaten gafletle yattın, durumun kötü. E kalktın abdest, alman lazım. Hemen abdest, güzel abdest, sünnet üzere. Ondan sonra sabahın sünnetini kıl. Evde ondan sonra okunacak dualar Ondan sonra cemaata git. İşte... Bir gün hayat bulmanın, sabaha canlı kalkmanın zevki. Rabbine secde ama cemaatle birlikte. Ama ne tat değil mi? Ne diyor evliyaullah? Allah? Sekiz cenneti verseler almam, sabah namazının cemaatini alırım diyor. Sekiz cenneti almam diyor yani. Çünkü bu tarikatta tasavvufta ilerlediğin zaman ibadetin zevki, sekiz cennetin zevkini geçiyor. Geçmese Rabiatul Atuladevi'ye niye sabahlara kadar uyumuyor? Biz uyumasak canımız çıkıyor iki saat sonra. O da uyumamaktan niye zevk alıyor ibadette? Çünkü tadı çok. O tadı aldığı zaman sen de ona acıyorsun. Diyorsun ki vah vah vah canı çıktı uyumamaktan. Sen ona acıyorsun ama onun aldığı zevki bilmediğin için acıyorsun. Veyahut adam krallığı, padişahlığı bırakıyor. İbrahim bin Ethem gibi. Radıyallahu Teala. Berk Sultanlığını bırakıyor. Ne yapıyor? Hamamlarda Müslümanların sırtını keçeliyor Allah rızası için nefsini kırmak için i̇şte odun topluyor falan i̇şte Aziz Mahmud-i işte ciğer satmışlar kadılığı bırakıyor millette de delirdi diyor yani bu diyor Bursa'nın kadısı Bursa o zaman en büyük memleket efendim çok büyük forsu var padişaha yakın bir mertebe kadı ne demek bir vilayetin her şeyi sen ciğer satıyorsun sen açıyorlar ona yani halbuki o manevi makamdan bir haz almış oradan bir lezzet almış o zevk, o lezzet, ona her şeyi unutturmuş. İbrahim bin Ethem'in Hudid dünya ve mafiya Dünyayı da al, içinde ne varsa da al Hepsi sen olsun. Fe innel aşkı yekfina Aşk bize yeter Çünkü biz Allah'a öyle bir olmuşuz, olmuş ki Uykumuz kaçmış, iştahımız kaçmış Ama öbür iştah gelmiş İbadet iştahı gelmiş, namaza doymaz. Kur'an okumadı mı Hazreti Osman Efendimiz Radıyallahu Teala Bir rekatta Kur'an'ı hatmediyordu. Ondan sonra kalkıyor. Hazreti Osman hakkında konuşuyor. Terbiyesiz, edepsiz, namussuz da diyebilirsiniz. Şerefsiz de ekleyebilirsiniz. <Gülüyor> Hazreti Osman akrabasına tarafına şey etmiş. Hazreti Osman'ın yanlış işleri varmış. tüm suratına senin tükürdüğüm kainatın efendisini meleklerin utandığı adam diyor ya. Hazreti Ebubekir gelmiş ayağını toplamamış. Hazreti Ömer gelmiş ayağını toplamamış. Hazreti Osman gelince ayağını toplamış da bunun sırrını sormuşlar da. Ben nasıl utanmam demiş. E ma istahi min racul yestahi min malaiketur rahman. Rahman'ın melekleri utanıyor onun hayatından. Ben nasıl utanmayım demiş. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem ayağını uzatmış biraz uzatabilir. Sünnette uzatmak da var. Ama Hazreti Osman böyle mi zat? Hazreti Osman'ın yanlışı var. Şu terbiyesizlere bak ya. Şimdi Hz. Osman'ın sözünden geldim oraya da ne buyuruyor? Birekatta Kur'an'ı katmetmiş. Vefat edecekleri şehit ettiler işte Kur'an'ın üzerinde. Şehit edecekleri zaman hanımın adı neydi? Nâile. Vallahi allah Teala Hanımı ne demiş? Ya ister öldürün, ister bırakın demiş. Birekatta Kur'an'ı hatmeden adama ne zarar verebilirsiniz? Yani ne olacak? Allah'a şehitler gönderirsiniz. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göründü ya ona. Ve bahat etmeden iftarı beraber yaparız ey Osman. Allah sana bir gömlek giydirdi. Sakın onu çıkartmanı isterlerse o gömleği çıkartma. Yani halifeliği onlara bırakma. Çünkü o halifelikten kendini azletseydi öldürmeyeceklerdi. Ama hadis-i şerif var ona çünkü gömleği Allah giydirdi çıkartma. Efendim sen bekle. Ne buyuruyor onun sözünde? Bir adamın kalbi selim olursa yani ahiret dertlisi olursa ve dünya dertlerinden, hırstan ve uzun kuruntulardan ve bebek boş kalırsa, o kişi Kur'an okumaktan doymaz. Şimdi sen Kur'an okumaktan doyuyor musun, doymuyor musun? Yılıyor musun, yılmıyor musun? Yorulu bıkıyor musun, bıkmıyor musun? Şimdi sen bak, birkaç sayfa okuyorsun, hemen sağ sola bakınmaya başlıyorsun. bir laf atsa da Kur'an'ı bıraksan. Ha ben öyle değilim Allah'ın zelini. Mesela hapiste de bu arkadaşım Sezer benim. Hapiste de durdu benim yanımda kaçar mesela. Ben Kur'an okurum mesela. İstemem ki arada biri gelsin beni bir konuştursun. Biri benle muhatap hiç istemem. Niye istemem? Çünkü Mevla ile konuşuyorum. O arada ben istemem ki biri benle konuşuyor. Ama bazı insanlar tabii nedir? Bazı insanlar iki sayfa Kur'an okur oradan da sağa sola bakar. Niye biri gelsin de bir nasılsın dedim falan. Ben de oradan kapatayım Kur'an. <gülüyor> Yoruluyor yani. Bir cüz okusa iki cüz okusa usanma geliyor. Adam bir rekatta Kur'an'ı katmeliyor. Bir rekatta katmetmek için ne kadar zevk almak lazım? Bir deva belin dayanacak. Belin dayanması için o işten zevk alacaksın. Bir deva zevk aldığın işten yorulmazsın. Niye 4 saat bilgisayarın başında yorulmuyorlar? 8 saat internetin başında duruyorlar, yorulmuyorlar? Niye? Artık yemeği içmeyi de orada yapıyorlar. Zaten pizza, pizza, bir şeyler istiyorlar. Onu da orada kırıntılar mı anlatır bilgisayarın içine doluyor zaten o sırada. Efendim o sırada karınca marınca nasıl basmıyor Bunları bilmiyorum da 10 saat 14 saat 24 saat bilgisayardan Gözünü kırpmadan duran var Peki bizden Böyle bir şey ibadette duran görülmüş mü Niye O oradan zevk aldığı için duruyor Sen buradan zevk almıyorsun Alıyorsun aldığın kadar Kılıyorsun kaç dakika 4 dakika 4 dakikat İşte senin zevkin bu Çünkü dünyacılık olan hırs olan beklentisi ahiretten olmayıp dünyaya bel bağlayan ahiret ibadetten zevk alamaz bizde de böyle bir durum var bu sefer ahiretten ibadetten zevk alamaz ahireti bekler mi? beklemez, ölmek ister mi? İstemez. mevla'ya kavuşmak ister mi? İstemez. ona sorsan işte biraz daha yaşayayım da daha ibadetler yaparım fazla kazanayım da ölmeyeyim o doğru bir tez Hadi şerifte de var ölüm istemeyin la temennenih hadi al-maut li durr en gelir ağrı gelir sancı gelir sakın ölüm istemeyin niçin yaşamakta hayır var iyiseniz iyiliğinizi artırırsınız kötüyseniz tövbe etme imkanı bulursunuz dolayısıyla ölüm isteyin demedik ama adamlara idam haberi verildiği zaman o ne bayram şenliği ya demek adamlar ahiretçi dünyacı değil bu dünyaca adamların yapacağı iş değil. Şimdi tabii ki biz dua edeceğiz. İnşallah yapılan dualara katılacağız. Söylediler Saraçhane'de yapılacak. Fatih'te yapılacak. Yani çok yerlerde söylediler. Onları siz takip ediyorsunuz zaten. Ben onların ilanıyla görevli değilim. Ama katılalım mı? Ne, ne, ne var? Efendim, sırf Allah için dua yapılan yerlere katılın. katılın. Allah için dua yapılan yerlere katılın. Ama tabii ki tehlikeli şeyler olursa Provokasyon gibi onlara girmeyin. Sakın Bir ortalık karışırsa sıvışın. Yani ne demek istiyorum? Çünkü karşı tarafta Müslüman hepimiz aynı milletiz. Birbirine karşı hareket polise karşı olsun. Vatandaşa karşı olsun. Asla zarar verecek şeylere girmeyin. Zaten biz onu size işte çoktan tembellemişiz yani. Ama duaya katılır. Şudur budur. Ama e, Allah muhafaza ben tabi bunları inceliyorum biraz. Vehhabi ekolü Olursa, organizelerde veya Şii ekolü olursa Şiiler pek olmaz. Şiiler bunlar idam edilsin de bayılıyorlar şimdi. Çünkü Lübnan'da da birkaç tanesi kaçarken Lübnan teslim etmiş geri. Çünkü Şiilikten dolayı orada da İzbullah biraz ağır basıyor. eli sünnet kesilsin diye onlar göbek atıyor. Yani onlar çok memnun oluyorlar. Tabi Muhammed Mursi de mübarek adam gitti onların meclislerinde bu Bekir dedi, Ömer dedi. Teala, çok büyük iş yaptı. Yani o adam ölse de kalsa da büyük adam bizim için çünkü e, İran Meclisinde Abu Bekir Ömer demek Radıyallahu anh demek kolay bir şey değil yani kolay bir şey değil onun için ben ona mücahit derim ben ona mücahit derim ben herkese rastgele mücahit demem ama bu adam orada bazı şeyleri göze almıştır Hazreti Abu Bekir Ömer Efendimize Radıyallahu anh diyerek onu söven, onu sevmeyenlerin Meclisinde Onları met etmekten o kurtarmıştır Allah'ın önce Ölçede kurtarmıştır. Ama Allah Teala bu idamı durdursun. Amin. amin. Çok dua edelim. Allah Teala onların hayatını bağışlasın. Amin. Allah Teala onlara daha çok hizmet edecek. Mısır'da ehli sünneti seçimler vasıtasıyla veya başka vasıtalarla da olabilir. Allah'ın çok yolları var. Eli sünneti aziz edecek, galip edecek. Allah onlara fırsatlar, imkanlar, sebepler halika ilesi. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Çok yani dua ediyoruz onları seviyoruz onları çok genel manada müslüman ve eli i sünnettirler hareket olarak müslüman ve el-i sünnettirler ama tabi içlerinde bazı insanlar olur uçuk kaçık fikirler olur bunlar geneli bağlamaz Hasan benna efendim Allah rahmet eylesin şehittir yani o ekolde onlar eli i sünnet hatta Hasan benna tasavvufa intisaplıdır dolayısıyla kurucu güç öyle te tesis etmiş Bunlar da el-i sünnetten çıkmamıştı. Alhamdülillah. Bakın yine çok önemli bir mesele. Suudi Arabistan e, bunları idam edecek. Sisi'ye devamlı ne yapıyor? Para veriyor. Halbuki para veren adam ne yapar? Lafını geçirtir. Para veren emir de verir. Durdur bunu dese durdurur ya. Çünkü para veren adamlar laf işletir. Kural öyledir dünyada. Ama yani bugün bir Suudi Arabistan bile e, bunları 529 kişi İdam etme bunları, demiyor ya. Bu adamların ne suçu var ya? Amma ve lakin, ilginç. Buradan da ne anlaşılıyor? Selefi denen harici kısmından olsalardı, orası da bunlara bir destek çıkardı. E Şii'den fayda yok, Fehabi'den fayda yok. Anlaşılıyor ki burada ne var? Bir eli sünnete karşı hareket var yani. Zaten, dünya üzerindeki tek çibanbaşı. başı, Ehli sünnet. Ehli sünnet devlet olmasın. Ehli sünnet aziz olmasın. Ehli sünnet birlik olmasın diye bütün yani Yahudisi, Hristiyanı ittifak etmiş. Dertleri ehli sünnet. Çünkü ehli sünnet e, güç bulursa onlar biliyorlar başlarına ne gelecek. Ne geleceğini biliyorlar. <gülüyor> Çünkü ayetleri bizden iyi okuyorlar. Tefsirleri de bizden iyi yapıyorlar. Tahlilleri de bizden iyi yapıyorlar. Pentagon da yapıyorlar yani. Veyahut da işte benim nedir o? Siyonizmin merkezi. Tel Aviv'de, şurada, burada. Orada yapıyorlar. Nasıl talih yapıyorlar? Masa başında. Bir bakıyorlar, Şii'nin şuralardan açıkları var, bunlarla geçinebiliriz. Rabbinin şuralardan açıkları var, bunlarla geçinebiliriz. el i e bakıyorlar, bunları taviz verdiremeyiz, bunları mutlaka ezmemiz lazım. Çünkü ayet ve hadisleri doğru okudukları için, Bizim ilahiyat profesörleri gibi yanlış yanlış mana vermiyor ki. Bizim ilahiyatçılar çıkmış ne diyor lan içine? İslam'da ne yok? Savunma savaşçı var. Saldırı savaşı yok. E Bizans ne yaptı ki Fatih Sultan'a yani? Bizans burada duruyordu. Fatih gelip buraya saldırdı mı saldırmadı mı? He? Bu saldırının adı nedir İslam'da? Cihat'tır. Fetihtir. Kazanırsan nedir? Fethidir. Kazanmazsan da gazadır. Kazan mübarek olsun. He? Nerede kafan kırıldıysa onu konuşalım. Yani. Kafana nerede bir şey yedin onu konuşalım. Kazan mübarek olsun da. Kafaya tencere mi yedin, tavan mı yedin, karıdan dayak mı yedin, Allah yolunda cihata mı gittin o ayrı mı? Neyin mübarek olacaksa o mübarek olsun. Ama savunma varmış, saldırı yokmuş. Şimdi ben yalan mı konuşacağım kardeşim? Saldırı var. Niye var? Oranın iyiliği için. Onları Müslüman etmek için. Ama saldırdan evvel ne var? Ya Müslüman olun, ya cizye verin. İki şık. Müslüman oldu, cizye vermez. Cizye verdiyse, her sene ödüyor. Yine savaş? Yok. Çünkü neden? Cizye aldığı zaman küfür zayıflar, İslam güçlenir. Küfür zayıflarsa ne yapamaz? Müslümanlara zulüm dışarıda yapamaz. Çünkü küfrün mutlaka fakir ve hakir olması lazım. Zengin olduğu zaman ne olur? İşte şu anda dünyada olanlar olur. Bütün Müslümanlar, masum siviller helak olur. Çünkü gavar onların kanına kan demek. Irak'ta e, günde 40 kişi ölüyormuş. Şu anda, şu anda. Günde 40. Ayda işte ortalamaya vurun. 3 kere 4, 12. 1200 aylık ölüm var şu anda, şu an. Şu anda Irak'ta savaş yok ya. 1200 kişi aylık ölüm var. Ve dünya orayı bitirdi. Ondan sonra çünkü öyle bir yara açtılar ki. Yani ayağımızdaki yara sonra sırtımızda çıktı oradan kansere dönüşünce tümör olunca tabi ki Irak'ı herkes unutuyor Libya'yı herkes unutuyor çünkü neden e bu sefer Suriye 3 senedir kan ağlıyor bu sefer hadi oranın yaraları onların derdini hadi bakalım Mısır'da idam kararı veriliyor Myanmar'da zaten karibanları diri diri yiyorlar etlerini kesip kesip yiyorlar Müslümanlar yamyam yam adamlar yakıp, yakıp mı yiyorlar Allah Allah, Allah Allah, ne yamyam bir millet ya. Böyle bir şey görülmemiş. Şimdi gel insan şeytanı cin şeytanı. Ya cin şeytanı ne yapsın bunlara ya? Durum bu. Ama birileri idam kararını duyunca sevinebiliyor. Yani Allah'a gitmekten hoşlanıyor. Ve bir an evvel gitmek istiyor. Ve şehit olmak istiyor. Allah Teala da ben sizden şehitler almak istiyorum buyuruyor. Tabi idam da olsa, insan neyle ölüyor? He? Eceliyle ölüyor. Çünkü Ehl-i Sünnet itikad metinlerinde ne diyor? Vel mektulu Bir adam öldürülse O öldürülen adam nedir? Meyyitun öl. Ölmüştür. Neyle ölmüştür? Bir eceli. Eceliyle. Ama şimdi bizim millet çok yanlış sorular soruyor. Eceliyle mi öldü yoksa hastalığı var mıydı? <gülüyor> Tam bir tipik bir diyeceğim ilerisini demiyorum. Oralılar sinirlenmiş. Tipik bir laf yani. Ya eceliyle mi öldün laf var mı? Kafasına taşla düştü eceli ile öldü. İdamda edilse eceliyle öldü. Rızkı bitmiş, nefesi bitmiş. İnlenefsen lentemute hatta testek bile asla bir nefis ölemez. Asla. Bütün millet doğrasa ölemez. Her yerini kesseler kuyruğu sallanır. Ölemez. Çünkü neden? Rızkını bitirmeden rızkı dolmamışsa, yiyeceği varsa kaderde, ezelde, yazıda onu yiyecek. Bunu yemeden ölemez. E dolayısıyla rızkı bitmişse dünyadan zaten ölebiliyor. Dolayısıyla eceliyle ölmüş olur. Çünkü rızkı bitmiş, saati bitmiş, umru bitmiş, nefesi bitmiş. Ama bizim onların idam olmaması için dua etmemizde fayda var mı? Oo fayda olmaz mı? Vazifemiz, üzerimize farz. Kendi işlerimizi bırakacağız şimdi kendi ön plandaki dertlerimizi ya Rabbi bana karı bul evlenemiyorum falan bırak o işleri şimdi iş bulamıyorum falan tamam onlar sonra ön plana neyi çıkaracağız? Mısır'daki Müslüman kardeşlerimizin idamının durması için sonra Suriye'deki ateşin durması için sonra Irak'taki bu fitnenin sönmesi için bu Şii ateşini Amerika yaktı orada Şiilere verdi yönetimi el üstüne kesip doğruyorlar. bu Irak çok zor durumda ehl kalmayacak yakında mı? Ne camiler, ne medreseler, i̇mam Azamlar, Abdülkadir, Gehlihanlar, hep Şiilerin eline geçecek bu durumda. Çok durumumuz bakayım yani. Bu dolap dönüyor etrafımızda. Artık bizi de hedefe koymuşlar. allah Teala işte medreselerin, talebelerin, e, sabilerin, işte Evliyaullah'ın, Efendilerimizin karşısında burada olması, Türkiye'de olmasının çok önemi var bence mane. Yani bura korunuyor. Çünkü buna kendisi işaret ederdi. Bakın etrafımız ateş çemberi Türkiye'ye şey olmuyorsa bu çarçaftıların hürmeti nedir? Bu medreselerin hürmeti nedir? Bu talebelerin hürmeti. Böyle derdi. Yoksa Allah Teala Türkiye Eurovision, ne Eurovision mu? Bilmiyorum. Erozyon mu ne? Şarkı yarışmasında birinci olmuş diye Allah adam affetmez ki. Aa Türkiye bu sene birinci olmuş Eurovision'da. Ne olacak? Türkiye sporda birinci olmuş. Kızlar bacaklarını baştan açmışlar. Atletizm yapıyorlar. Ondan sonra bir de altın madalya aldık. Uuu alkış Mevlada aa Türkiye ne kadar ilerlemiş ya. <gülüyor> Der mi ya? Sen sopaya Medine şükret be. Sen sopaya Medine şükret. Karıyı kızı açmışsın bacağını. Ne çiporu be? Hangi dinde var kitapta var? 104 kitapta yok. Yahudinin dininde yok be. Yahudinin dininde, Hristiyan'ın dininde diyor. Kızın başını bacağını açta gör. Gönder erkeklerin içine sal. Erkekler de seyretsin madalya taksın. Ondan sonra uuuu. Bayrağımızı dalkalandırdı. Ulan bayrağımızı duracak yer mi kalmadı? Sen tıpta bir ilerleme yap. Bir füze yap. Bir uçak yap. Türkiye'yi dünya çapında ilerletecek maddi manevi bir kalkınma proje yap. Bayrağı da dik. İstediğin kadar bir bayrak da ben getireyim. Bayrak benim bayrağım ama bayrak böyle onun bunun kızın bacağından bayrak olmaz ya. Bir de bayrağı doluyorlar üzerlerine çırılçıplak. Allah Allah şeydin kanı o ya. Şeydin kanı biraz dikkat edelim ya sen. Ne çıplak vücuduna seriyorsun şey gibi? Efendim artistlik gibi. Ama Mevla bizim kaşımıza, gözümüze bakmaz. Güzelliğimize bak, çirkinimize bakmaz. İnallah la yanzuru ila suvarikum. Allah sizin suretlerinize, görüntülerinize, görünüşlerinize bakmaz. Ve la ila amalikum. Yaptıklarınıza bakmaz. Yaptıklarınıza derken yani dünyalık. Öbür türlü Amellerinize bakar. Yani dünya bakımından o şunu yapmış bu bunu başarmış mı? Ve lakin nereye bakar? Yani niyyâtikum niyetlerinize bakar. Ve kulubikum kartlerinize bakar. Ve amalikum başka hadiste de diğer amellerinize bakar. Ne demek? Dünya amellerinize bakmaz. Ahirete yönelik amellerinize bakar. Helal mı yaptın haram mı yaptın bakmaz. Ama öbür türlü üstünün kadar. Uçmuşsun kaçmışsın. Ne yapacak onu Mevla? Bu bahişler de var yani. Ama tabii bazı tehlikeli işler de var. Girmemek lazım. Mesela e, ne onun adı? E, karda mesela, kayak. Tehlikeli sana? O sonra dağcılık. Bir lazım değil. Çıkarken daha kayboluyorlar. Çığ düşüyor üzerlerine. Askerlerin canı çıkıyor onları bulana kadar. Bilmem. Yani mubahtır ama ne lüzumu var? Tehlikeli işe ne lüzumu var? Yok efendim en yüksek dağa çıkacağım da bilmem Yolda kalpten gideceksin yani. Ondan sonra bunlara lüzum yok. Ha lüzum yok ama haram demiyorum mesela. Ve lakin Mevla yani o gibi amellere bakmaz. Sen dağa mı çıktın, zirveye mi çıktın, birinci mi oldun, beşinci mi kaldın? Ama ahiret amellerinize bakar. E şimdi o zaman biz neye göre hesap yapacağız? Neye göre kitap yapacağız? Ahirete göre, ölüme göre. Ölümden ne zaman akşamladın sabahı bekleme. O zaman uzun bir beklentiler kapılabilir misin? kabulmaz Ama sözler ayrı bir şey. Ne dedim? Yarın adamla dokuzlar randevim var. Sabaha da kalktın, gitmedin. Oğuz sözü bozdun. Haram. Adam da sana telefon etti. Abi dokuz buçuk oldu burada sap gibi kaldım. Ayakta bekliyorum. Neredesin? O da dedi ki ya dün hoca bize vaz etti. Akşamladı mı sabahı bekleme falan. Ben bütün beynimden programları iptal etti beynim. Ölecek miyim, kalacak mıyım falan. Sonra baktım ölmemişim falan. Ama seni de unutmuşum yani. Ya kardeşim hoca sana bu programı yap da kafanı buraya yönlendir de yarınki sözlerini tehir et, tecil et demedi ki sana. Sana dedi ki sen yatsıyı kazaya bırakma. Sen tevbelerini ihmal etme. Vasiyet edeceğim bir şeyleri geri bırakma çünkü sabaha çıkmayabilirsin. Sen ahirette hazır ol, uyandın mı hamd et ki Rabbi, canımı bağışladın bugün de bana. Ondan sonra ne yap? Nerelere söz verdiyse onları yap. Helal ve meşru sözlerinde dur. Haram olan sözlerinde durma. Adamla anlaşmış kuyumcuyu soyacağız. Ya böyle sözde durulur mu öyle? O da ona diyor ki sen diyor en büyük diyor haramı işledin. Niye? Beni yalnız bıraktı diyor. Ulan seni yalnız bırakmak, sevap. Gittin kuyu adamı soyuyorsun. Salak mısın? Neyse. Öyle söz olur mu? Yemin bile etsen, vallahi billahi senin yardımına geleceğim. O yemini boz. Kefaret vereceksin. Abi. O yemini bozdum da. Ya ben hırsızlık yapmadım, yetmez mi? Allah benden ne istiyor Sen hırsızlık yapacağım diye yemin ettin mi? Ettin. Yemin ettin mi? O yemin geçerli. O zaman ne olacak? Kefaret para vereceksin fakire. Ya ben yursuzluk yapmadığıma şükretsin Allah denir mi ya? Tövbe ya Rabbi ya. O sonra ben bir de yeminden niye para istiyor benden? Yeminden de ayrı para istiyor. Neden? Allah'ın adını rastgele bedava her yere kullanma diye. Bir daha da dikkat et vallahi derken. Nereye gideceğini, ne söz vereceğine dikkat et. Bu Mısır işi, bu adamların hepsi öyle midir bilmiyorum. Resimde görünen kadarıyla sevinmeleri beni mahvetti ya. Yani. Niye mahvetti beni? Ezdi beni yani. Ben çok psikolojim bozuldu derler ya. Niye psikolojim bozuldu? Ya bize niye böyle bir şey olsa biz sevinemiyoruz. Bir kendime baktım. Ulan şimdi hapis cezası. Gerçi hapiste zor iş ya. İdam daha temiz iş. Yani uzun sene kalırsan canın çıkar. Yani sürülürsün bir de hastane şey bilmem zor iş yani. Tabi ki Allah Teala yolunda şehitlik nasip eylesin. Amin. Amin. Cümlemize nasip eylesin. Ama illa boğazınızı kessinler demek istemiyorum. Şehit yatakta da olur, hastalıktan da olur. Allah yolunda cihada niyet et, nerede ölürsen şehit olursun. Yeter ki şehitlik gönlünden işte. Hadis-i okumuştum evvelce. Ama bir insan ölümü gözü bakarak karşılar ve gülerek karşılarsa, burada iman oluşmuş ve olgunlaşmış demek. Şimdi ben buna baktım kendime, çok ezildim. Senin hakkında dedim böyle bir karar alınsa, sen ne yaparsın dedim, böyle sevinebilir misin dedim. O zamanki durumumu bilemem de şu anda tabii bana biraz uymadı yani. Böyle memnuniyetle falan gibi gelmedi içime yani. Bu sefer ben dedim ki senin durumun çok tehlikeli. Ya. Kendi kendime şu anda ben o psikolojideyim ve birkaç zamandır tamamen kafam gitti bu işe odaklan. Ya bu adamlar nasıl Allah yolunda ölüme sevinebiliyorlar da biz Allah yolunda hiçbir sıkıntıya katlanamıyoruz. Bizim durumumuz nedir? Biz şimdi gideceğiz de işte saat dokuz buçuk. Ee, sohbeti çok uzatma hoca efendi yatsı kılacağız o sıra çünkü çaylar soğuyor hanım kaçıncı çay demlemiş hocanın sohbetin bitme saati belli değil on mu olur on buçuk mu olur eve gelmen gecikiyor kimisi ona göre şey meyve hazırlamış, hazırlamış ben şimdi çayımı içeceğim yemeğimi içeceğim o sıra açık oturum var bilmem ne var yine haberleri diniyorsan neyse bile senin dizilerinde vardır belki Allah muhafaza belki senin filmlerinde vardır belki herkesin deli deli şey rettiği şeyler var Mantık dışı, akıl dışı şeyler. Ne bileyim. Yani zikredeceğiniz cuma gece salavat okuyacağınız gidip film seyrediyor. Yazık günah ama ben sizi engelliyorum baya. Yani benden çıkar, çıkıyorsunuz kaşat haş, ediyorum sizi. Hışır gibi çıkıyorsunuz. Ondan sonra bir çay zor içersiniz yani. Eve gittikten sonra. Yani işin yok da cuma gece günah işlemeyelim yahu. Bari cumayı kapatıyoruz yani. Cumayı günahsız kapatmak için uğraşıyoruz. Cuma nasıl geçerse hafta öyle geçer. Haftanın günleri cumaya tabi idi. İdâ selmedil, cuma selmedil eyyâb. Cuma selamette, günler selamette. İnşallah altı günün ayarı bu. Altı günün ayarı bu. Ama biri söyle dedi, hocam derdi. Eskiden ben her gece bir yerde sohbette vardım Haftada iki üç kere gelen adamı görürdüm. İstanbul işlerinde falan. Bazı kere İzmit'e, Burçaya da geller. Ben derdim Allah Allah seni dedim her sohbette görüyorum mübarek. O zaman da ben aynı şeyi anlatıyorum. Yani internet yok şu yok bu yok ya. Sa o cemaate o lazım şimdi. Bir mevzu on yerde anlatıyorsun. Çünkü dinleyemiyor, radyo yok. E, aynı şeyi ona da anlatacaksın ona da lazım, ona da anlatacaksın ona da lazım. Vazgeç kolay oluyordu. Ders hazırlama lüzum yok, aynı şeyi tekrar ediyor, ediyorsun mesela. Ezberliyorsun, da çok kolay oluyordu, güzel oldu. Adam da dedim ya aynı şeyi anlatıyorum burada da zaten. Muhabberek. Burada ayrı bir ders yok, sen bu kadar niye gülüyorsun? Ya benim diyordu benzin bitiyor iki günde. Depoyu doldurmaya geliyorum. Çünkü yani kendini işte zinadan, işkiden falan kötü yollardan döndürüyor adam diyor iki üç gün zor duruyor diyor baktım diyor değil mi? hemen bir sohbete daha geliyorum ne haftada iki kere üç kere yine anca diyordu kurtarıyorum kendimi diyor. Sohbetler böyle bir ilaç, böyle bir tiryak hiç görmeden uzaktan, nereden? adam idaat buluyor. Tevbe diyor dönüş yapıyor bizi tanıması mühim değil bizim kim olduğumuz hiç mühim değil ama nedir adam kadın geldi diyor illa elini öpeceğim yaşlı da kadın. Ya kadınlara biz el vermiyoruz. Dedim yani böyle yaptım dedim. Teşekkür ederim falan. Bu işten de sıyrılamıyoruz. Şafii demek zorunda kalacağız yakında. Hani Şafii'nin deyince diyor ki yoksa Şafii misin derler bu kadınlarda böyle bir şey var. Uzatır elini şimdi böyle. Sen de elini tutmadığın zaman kadını mahcup etmiş oluyormuşsun. Çok kaba bir adam modeli çiziyorsun. Hiç centilmen değil. Elimi havada bırak. E ben ne yapayım senin elini tutup da ateşe mi değdireyim? elimi ateşe mi değdireyim ama o da diyor ki centilmen diyor tamam da senin hatırın için yanamam ki hatır için yanacak kadar da bir abanak değilim e şimdi bu sefer kadın da elini uzatıyor falan A şey derse o zaman bir bahane arıyorlar bu sefer çok mahcup oluyorlar sen o kadını sanki orada rezil ettin o etrafta da birileri varsa doktor, doktor, hastane, pastane o böyle bir bak tarafa bakamadan çıkıyor gidiyor niye? elimi havada bıraktı böyle bir insanlar yetişmiş tabi sen bu sefer işte özür diliyorsun, kusura bakma diyorsun, teşekkür ederim. Ama baktım birkaç yerde anlatmak zor. Çünkü çok böyle bizi de dinleyen değişik değişik kesimler oluştu ya. Bugün beni adaylığa teklif etmiş şey, Gürsel Tekin. <gülüyor> demiş ki Cumhurbaşkanı demiş, Übeli Ahmet Hoca bile olabilir. Yeter ki demiş, kurallara uygun olsun demiş yani. Bak nereden nereye geldik. Ne kadar öcü umacı durumundan, bizi el kaide terör örgütü, bizi keseceksin diyordu savcı bana. Eski degemelerde 2000'de neredeydik? 2000'de neredeydik? Geldiğimiz noktada CHP bile olabilir diyor. Dalga bile geçse teşekkür ederiz yani. Çünkü neden? Gündeme gelmek mesela. Sen benim adımı bile ağzına almazken bugün alıyorsa bu kesimler bu iyi bir gelişmedir. Kötü bir gelişme değildir. Hiçbir zaman kötü kabul etmem ben bunu. Çünkü onlar da bizi telaffuz edebilsinler ki arıyorlar zaten bak geçmiş olsun arıyorlar o zaman evvelce de haberler çık da hasta olursak arıyorlar cenazemizi arıyorlar daha ne yapacaklar şimdi şunu demek istiyorum nereden nereye geldik o zaman kaçan insanlar bizim çocuklarımızın öldüğüne seviniyor diye lanse edip de cemaatimizi karalamak isteyen insanlar tabii sonra onlar da dönüş yaptı etti ama biz onları unutmuyoruz şimdi efendim gelinen noktada ve kadın efendim Ermenisi, Ermeni ki geldi, geldi, diyor ki ben Şifa Şerif derslerini çok takip ediyorum, internetten yani. Baylı mu Şifa Şerif dedim. Allah şifanı versin dedim yani içimden. Manen yani, çünkü manevi şifa hidayet. Ama ilginç bir şey. E ben de tabii şey yaptım ha öyle mahcup edersen kadınları siz de bilin yani. O o zaman şöyle diyecek dersiniz. Tabii da olmasın, yalana da yok ama. Yani Şafii'de hani abdest bozuyor el değmek falan. Abdestliyim de falan. Ben Şafii'yim dersen de yalan oluyor ya. Şafii'sen de zaten de. Yani Şafii'de abdest bozuluyor ya falan. Dersin ben Şafii'yim demiş de olmazsın. O zaman ha tamam tamam abdestiniz bozulmasın diyor. Hani benim elimi reddettiği manası da çıkartmıyor. Böyle de bir çözüm üreteyim size sonra. Ama siz zaten öledik ya uzatınca alınır el yani. Ne yapacak hoca bende? Şimdi ayıp mı olsun, rezil mi olsun kadıncağız falan? Sizin zaten kiminizin mezebi o öyle gidiyor. Benim mezebim de öyle değil. Kadın dedik, ben dedi Hristiyanım dedi. Hristiyanım dedi. Bir de papaz torunuyum dedi. E ne diyeyim şimdi? Ama seni hayranım diyor. Sevdi, ben seni hayranım. Allah Allah. Yav diyorum. Ben ne dedim, ben diyorum Yahudi Hristiyanlar cennete gitmeyecek. Öbür ilahiyatçılar diyor gidecek. Bu Yahudi Hristiyanlar da onları sevmiyor yine beni seviyor. <gülüyor> Çünkü Yahudi Hristiyanlar uyanık, manyak değil ki. Öbür hocaların yalan söylediğini biliyor. Bu sefer diyor ki, ulan diyor, kitabınızda girmeyeceğimiz yazıyor diyor. Sizi o okkabazlar, bir de yalan söyleyip bizi mi kandıracaksınız diyor. Ne uyanık Yahudi Hristiyanlar biliyor musun? Sen Yahudi'ye diyorsun ki, sen cennete gideceksin. Yahudi bilmiyor mu ki Kur'an'da ne yazıyor? eee bu açılara lütfen şey edin boşuna masraf kendini sevdirmek için birisi var karılara kendini sevdirmek için bütün fetvaları değiştirdi kadın cemaatim artsın diye la havle ve la kuvvete illa havle ya bütün bu kadınlar sana şefaat etse cennete mi gideceksin sanki ya Resulullah sana sen şefaatinden mahrum oluyorsun hadisleri bozdun ayetleri bozdun he kim o Yok yok ha. Evet Alirıza Bey. Alirıza Bey acayip. Acayip. Ayeti falan hiç bana mı sordular diyor ya. Sahabe hiç Adama içtihadı da geçmiş. <gülüyor> İmam Azam diyor ki radıyallahu anh. Hadisler ihtilaf ederse aynı manada hadisler arasında tercih yaparız. Hadis tekse onunla amel ederiz. iki hadis varsa Birini tercih ederiz. Sahabeden söz geldiyse, sahabeden bir rivayet geldi, sahabenin sözü ama hadis değil. Sahabeden geldiyse yine sahabenin sözünü alırız. Tabiinden geldiyse biz de, biz de adamız, onlar da adam. Çünkü İmam-ı Azam tabiinden. Kendi de tabiinden olduğu için orada ictihad yaparım diyor. Yani sahabenin sözü varken bile ictihad yapmam diyor. Bu Müminin suresinde ayet var diyorsun cariye meselesinde. Adam bana mı sordu sahabede cariye almış diyor. Zina yapmışlarsa sahabeden bana ne? Ya böyle bir durum. Ama yine de hakkı söyleyenler seviliyor. Batılı söyleyenler köya milletin işine gelecek gibi konuşsa da millet akıllı. Millet onu sevmiyor. Allah Teala bizi hak yolda sevdirse. Demde birisi geldi işte. Bayağı bir yetkili bir şey biri. Bir yerlerde bayağı bir yetkili adam. Ya diyor ben çok titiz bir adamım. Diyor. Bütün hocaları araştırırım, Hepsine bir açık kaçak buldum diyor. Sen de diyor şimdiye kadar bulamadım falan diyor. Yani benle geçse çok şey bulur da. Sadece vaz dinlediği için. Devam et dedim vazları dinle ben devam et. Estağfurullah. Ama senin hocan diyor çok alim diyor. Senin alim olduğun kesin değil diyor. Alim misin değil misin Allah bilir diyor. Dedim hakikaten Allah bilir de ben de biliyorum değilim dedim. Dedi ki senin hocan çok alim. işte tamam. Senin hocan çok alim. Yahu Yahudi ile hahan 3 ay yattım. Bayrampaşa zamanında. 3 ay yan yana yattım. Hahan başı bana ne dedi? Öbür mahkumlara bunun bir hocası var dedi. Efendi diyor. Ben çarşamba iyi bilirim hoca cemaatı diyor. Bunun bir hocası var diyor. Allah adamı diyor. 5 para ne dünyaya ne kadın ne para. Hiçbir şey görmez diyor. Allah'lık diyor. Bunu hahamın başı diyor. Onun için bakıyorsun her yerde ihtilaf var. Ama Efendi Hazretleri'nde ittifak var. Bulunmaz bir şey. Allah adamı. Biz niye Allah adamı olamıyoruz? Yaşlandıkça niye hırsımız artıyor? Niye beklentimiz artıyor? Ne kaldı bu dünyada? Daha ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Bitti gidiyoruz ahirete ya. Öldü bütün yakınlarımız sevdiklerimiz. Birçok tanışımız devamlı ölüm devam ediyor. Bu tuğlu emel bizi mahveder. Allah Allah Allah Allah. Ya Rabbi uzun kuruntularımızı kes ya Rabbi. Amin. İleriye doğru beklentilerimizi bitir ya Rabbi. Amin. Devamlı ahirete gözümüzü diktir ya Rabbi. Amin. Kalbimizi senin sevginle, zatının muhabbetiyle doldur ya Rabbi. Amin. Senin ibadetinden çok lezzet aldır ya Rabbi. Amin. Öbür işlerden lezzetimizi kes ya Rabbi. Amin. Amin. Helal meşru olanlar müstesna. Helal ve meşru olanlar müstesna. Ama... Helalın da fazlası zarara gidiyor. Mubahın da fazlası fuzuliye giriyor. Bu sefer nereden gidiyor? Ömür sermayesinden gidiyor. Allah diyeceğim vakitler gidiyor. Sübhanallah diyeceğim vakitler gidiyor. Dolayısıyla büyük bir hasar, büyük bir zarar meydana geliyor. Görülmemiş bir zarar. Onun için insan nasıl olmalı? Bu kardeşlerimiz gibi seni asacağız deyip de tutup götürürlerken "Ya ben Allah aşkına değilim. İtaat yolundayım." zulme uğramışım, mazlum durumdayım asarsanız asın, Allah şehitlik nasip etsin diye külebilmek nasip eylesin Hayır. ama tabii ki şimdi, seni yakalayıp götürürlerken sen dersen gel benim çok yanlış işlerim var, biraz bırakın da tevbe edeyim, işi düzelteyim bu iyi bir şey değil, çünkü neden? sana o fırsatı vermeye bilirler, o zaman senin ne olman lazım, her daim Allah yolunda olman lazım hadi, git, hadi. idama ne lüzum var, Ezra gelebilir mi? He, tamam. Her an gelebilir. İdam kararına ne gerek var? O zaman mühim olan Allah yolunda yaşayacaksın ki Allah yolunda öylesin. Sen Allah yolunda değilken nasıl Allah yolunda öleceksin? Allah yolunda değilsin. İçkidesin, kumardasın, zinadasın, yalandasın, faizdesin, haramdasın, kumardasın. Sen neredesin? Ha ben işimin başındayım, çalışıyorum. Hiçin? Çocuklarıma helal rızık götüreceğim. Cemaatle namazlarını kılıyor musun? Farzlarını kılıyor musun? Kılıyorum. O zaman bu çocukların kazancı ibadettir, tamam. Sen ibadettir, sana bir şey yok. Ama sen dizi seyrediyorsun, Ezra Azizem gelse çok yakışık bir durum değil. Film seyrederken gelse yakışıklı bir durum değil. Fuzuli malayani yani işlerde gelse tamam haramdan ehvendir ama yakışıklı bir durum değil. Ha uykuda gelse, uyku gaflet midir? Uyku tepeden tırnağa gaflettir. Amma diyor İmam Rabbani Hazretleri, yatmadan evvel niyet edip, Ya Rabbi uyanık dursam, birazdan hafızam bozulacak, beyin gücünü kaybedeceğim, dua derken beddua edebilirim, dört kılım üç kıldım zannetebilirim, onun için uyku bastıracağından, şimdiden uyuyorum ki, teheccüd namazına kalktığımda, ayık olayım sabah namazına, cemaate kavuşayım, sabah namazını kılabileyim, o niyetle uyuyorum dedim mi, uyumaya başladın, Uyanana kadar her nefes sübhanallah yazılıyor. Her nefes sübhanallah. <gülüyor> Nemul alim ibadetün. Alimin uykusu ibadettir ne demek? Bu sırrı bilenin demek. Yoksa her alimin uykusu ibadet değil. Şu adam sabah namazına kalkmayan alimler var. Bir tane meşhur yazar var hakikat gazetesinde ismini vermeyeceğim. sakalı da var. Gece yarısına kadar nutuk atıyor. Sabah namazına erken yatıyormuş. Yakın bir arkadaşı var. Ya dedim ''Nasıl iş bu? Abi bu... Biz bile istifade ediyorduk bazı yazılarından. Ne kültürlü adam falan...'' Ya dedi ''Bizim mücahitler namaz kılmaz ki.'' <gülüyor> Aa öyle mi dedim? Tabii dedi ''Bizim mücahitler'' dedi. Ben cihat ediyorum diyor adam sana. Beşe kadar millete şuur verdim diyor ya. namazda da okulsun diyor. Hani öyle demiyordu hareket o yani. Hareket o. Onun için alimin uykusu ibadet derken hangi alim yani? Sen eğer sabah namazına dinç kalkayım diye yiyorsan veyahut yatsı namazında belimi doğru tutayım açtıktan devrilmeyeyim diye yiyorsan o yemek ibadet ve uykuyu da kalktığım zaman aklım karışmasın hafızam bulaşmasın doğru düzgün okuyayım diye uyuyorsan o uyku <gülüyor> ve nefesü nefesleri de ne olur tesbihun subhanallah olur hep şikir ama bu sırrı bilmediğin zaman 24 bin nefes günde gitti boşuna 48 bin nefes gitti boşuna. Günde ya. Aldığın verdiğini ayrı sayarsan. Ne lüzum var bu kadar zarara ya? Bu kadar zarar eden fabrikayı kim çalıştırır ya? Bu dükkanı kapatmak lazım. Üstü ört üstünü öreyim demiş adam. Ne yapayım ya? Bu kadar zarara gelmeyelim ya. Bu nefesler altınla alınmaz ya. Altınla alınmaz ya. Amerika'nın Japonya'nın bilmem nerenin borsaları bir nefesi alamaz ya. Şuradan da çıktığınız nefeslerinizi muhafaza edin. Huzuru konuşma halizm yok. Gıybet dedikodu, iftira, Hepten aleyhte. Muba olan şeyler tamam muba. Hanımın anasını iyi misin? Şaka yaparsın. Latife yaparsın. Çocuklarından Vakit geçirirsin. Bunlar Müsaade var. Hatta sevaba yazılıyor Ve günah yazılıyor. Ama Hanımla konuşacağım diye de cemaati kaçırırsan Olmadı. Hanımla konuşmanın vakti var. Ya siz kıl, gel ondan sonra konuş. Ama şeytan işi yok. Hanımın da işi yok. O da mevzuyu ne zaman açar? Ezana beş dakika kalır. Hadi bakalım şimdi kadırla uğraş. Ya cemaate gideceğim sen numara yapıyorsun kaçma. Gel burada mevzu var. Ya ne mevzu var? Allah çağırıyor. Cemaate gidelim gelelim işte iş yok. Efendi az anlatır diye. Ramazan gecesinde diyorum. Sabah sabah kadar, imsak kadar bizim hanım durur. imsakta kuturur demiş adam. Hadi ben istiyorum. Ulan ne istiyorsun? Belanı mı istiyorsun? Sen Allah'tan cehennem mi istiyorsun? Ulan karı sabahın peşine kadar, imsa kadar durdun durdun da şimdi mi canın çekti? Neden? Minel cinneti vennaz. Bunu şeytan cin yapabilir mi ya? Şeytan gelse rüyana girse senin kamyonu devirtir. Bir kovasoyla temizlenirsin. Orucun bozulur mu? Bozulmaz. Ama bu karı sana orucu da bozutturur. 61'i de yedirttirir. 61'i de bırak. Cehennemde kaç 61? Yanarsın. Yani helal dairesi geniş. Şu kadar saat yeme vakti var, yok. Şu kadar saat helal ilişki vakti var, yok. İlla kadın hasta olduğu zaman, adamın da canla şeytan, illa haram. Ya bu kadın adet halinde, bu haram. Bu ateş, Allah. Ha sana yanına otur, otur, yanında yatabilirsin, oturabilirsin. Ayrıca göbekle diz kapı arasında, illa örtülü olacak. İlişki de yasak, örtül olacak. E şimdi şeytan illaki cehenneme düşürme. Arkadaş arıyor yanına. Burada da ne var? Tabi nefsinde rolleri var. Nefis içeriden o dışarıdan. Allah'ımıza onu diye dua diyorum işte. Ya Rabbi mubah dışındaki lezzetlerimizi kes. Allah amin. Lezzet aldırma bize. Helal ve mübahın dışındakilerden lezzet aldırma bize. Amin. amin ya Rabbi. Mevla da buyuruyor ki lezzet aldırmasam da imtihan olmaz. Mevla öyle buyuruyor şimdi bana. Ama kurban olduğum ya Rabbi sen Fazlı Kerebinle duaları kabul edeceğin söz verdin. Biz de dua diyoruz. Yedi milyar insan var hepsini imtihan et dediklerinde. Biz özel bir cemaatiz burada. Özel bir dua diyoruz. Sen de duaları kabul ediyorsun. Onların aklına getirmemiş olabilirsin. Bizim aklımıza getirdin. Ağzımıza da getirdin. Dua kapısı açılırsa kabul kapısı açılmıştır. Hadis-i Şerif öyle. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed. Bir hakkı seyidi Muhammed bu cemaat bizi dinleyenler, beni Allah için sevenler. Burada sohbetleri dinleyenler ya Rabbi. Haramlardan, mekruhlardan lezzet hissimizi kes ya Rabbi. Amin. Şu saatte kes ya Rabbi. Amin. Oldu beşeriyet muktezası bir yanlış. Hemen tevbe nasip et Amin. Tevbesiz ölmekten muhafaza et yarım. Amin. Ve mutlak surette kurban olduğum Allah'ım hemen o günah bize pişmanlık ve nedamet getirmeyi nasip et. Amin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. ala Amin Allah'ım, Amin bu tamam. Ama bakıyorum lezzetimizi kes derken Aminler zayıf. Hemen tevbe ettiğince Amin kuvvetli geldi. Çünkü neden ara sıra kaçamak yaparsam diğer yani şimdi lezzetsiz de olmaz çünkü işte. nasip ettiğince tamam çünkü ahirete hani işi düzelteyim de gideyim. Ne uyanıksınız ya. Ben anlıyorum ses tonlarından hareketlerden. Ama ben. Ben kesin istiyorum lezzeti kessin yani. Ben ben en ufak bir zerre kadar acaba demeden istiyorum. Almayayım o lezzeti ya. Tabi buna sigara da dahil biliyorsunuz. Amin derken hesap ettiniz mi? <gülüyor> ya. Adam amin demiyor kabul olur da sigarayı bırakırım diye. Öyle adam var mı? Tabi. Geldik derse nereye geldik bugün? Nereden geldik nereye geldik? Ya Allah belalemin. Senden geldik, sana gidiyoruz. Ya Yarabbel alemin. Evet, altıncı faydayı söyleyeyim bari. İki, iki ne faydalar söyledim ama. Mübarek, 60 tane fayda söyledim daha. Boş mu konuştuk ha burada? E tamam, amin. Ama, Mısır'a duayı öne alıyoruz. Onları nefsimize, isteklerimize tercih ediyoruz. Onlar gibi olmaya da gıpre ediyoruz. Yani hakkımızda idam kararı çıkmasına değil. Ama ölüme bu şekilde Allah yolunda karşılamaya da imreniyoruz. İmreniyoruz. Allah gazalarını mübarek eylesin. Amin. Allah cihatlarını tamam eylesin. Amin. Allah Teala umduklarına nail eylesin. Amin. Kardeş Mısır halkı mübarek, ehli sünnet, ehli beyt sevgisine düşkün mübarek tekkeler dergahlar. Bütün tasavvufun kaynakları. Emül Hasan-ı Şahazeli hürmetine, Seyyid İbrahim Düsuki hazretleri hürmetine, savaş zamanları hala sandukası çatır çatır çatırlar. Seyit Ahmet el Bedevi hürmetine, koca Ahmet Bedevi yetiş onlara ya. Allah'ım seyitleri yetiştir yarım. Ay. Velileri yetiştir yarım. Ay. Mısır'daki manevi, ruhani güçleri yetiştir yarım. Ay. O karafedeki bütün evliyayı kaldır yarım. Ay. Ne büyük evliya var orada ne büyük. O karafe dolu, altı üstü, her yeri dolu. Bütün veliler orada. Allah Allah. Yani sayısız gezmekle bitiremedik biz. Kaç defa gittik bitiremedik. Her yer dolu. Zünnül-ü Mısri'ler, Rabiatül-Mısri'yeler... Efendim sahabeler, ukbe bin amirler Amr İbni Aslar Allah Allah Allah Dolu ya Rabbi onları da devreye sok kurban olduğum sana Hayır. Ahmet Bedevi Hazretleri Acayip Ahmet Bedevi Hazretleri en büyük kerametine Esirleri Getirirdi Fransızlar esir ederdi Müslümanları Frank Fransızlar esir ederdi Annesi falan gelir uzadı peçeli dururdu Yüzünü bir kere gören öldü zaten Dedi ben de bir tecelli var, sen dayanamazsın, illa dayanamayayım dedi. O da bir peçeyi kaldırdı, gördü öldü ama ölmek istedi zaten. Tarasta dururdu, sat. Hiç başının başın üstünde bir şey olmaz. Hep üstü açık yaşadı. Yani taras, onun halifeleri de hep taras. Zaten tarasın altına geliyorlarmış. Oradan kimine bir kağıt yazıyor, kimine bir şey veriyor, kimine. Sütuğî derler onlara, satı heli. Bir de kırmızı sarık sararlar. Ben bir kere dergide bastım onu. Sarı'nın şeyin falan. Gittim ciharet edin Başıma koyduğum. Seyyid Ahmet Elmedevi Hazretleri e, esirleri anası gelir yalvarır. Oğlum esir oldu. Net. Dünyanın bir ucunda diyelim ki guantalamada. Seyyid Ahmet Elmedevi'ye gidersin. Bir de bak, tamam der. Bir de yani öyle otobüs masraf geldim buradan nasıl gideceğim eve değil yani. Direkt evine zincirlerle gelir. Zincirleri bağlı. Anası bakar. Seyyid Ahmet Bedevinin en büyük keramet adı Hattaf. Hattaf demek kapan. Havadan kapar böyle. Kim gider ona müracaat eder? Lüz bil makam-ı Ahmediyi ve kul. Medet ya Seyyid el ya ni'me's senet. Makamı Ahmediye sun diyor. Yani Seyyid Ahmet Bedevinin makamına sun. De ki ey kutupların efendisi sen ne güzel senetsin. Yani dayanaksın. Öyle diyor. Vakif bi vabi rihabi tecidi'l-mukarime bil ma'asira la tu'ad Kapısında dur, birkaç kere ziyaret nasip iyi Kapısında dur, öyle faziletler bulacaksın saymakla bitmez. Şimdi hani devam ediyor, tabi doluyolar on binlerce kişi her sene kutlamalar çeyreği, tasarrufu devam ediyor. Seyyidül Bedevi Babul Mustafa ve Mustafa Babul İlahili ben kasad. Seyyid Bedevi Mustafa'nın kapısı Sallallahu Aleyhi Vesselam. Mustafa Sallallahu ve sellem arayanlar için Allah'ın kapısı. Kapı lazım, kapı lazım. Kapısız olmaz Ve etül büyüte, evlere gelin. Min evvabiha, kapılarından gelin. Niye dedi ene medinetül ilim? Ben ilmin şehrim ve aliyyum babuha. Kapısı Ali'dir. Femeler alim ilim, ilim isteyen, feliyetil bab, kapıya gelsin. Sen ne diyorsun? mürşit lazım değil. Sen ne diyorsun? Şeyh lazım değil. Sen ne diyorsun? Vaaz veren alim bana lazım değil. Sen kapıyı kaybetmişsin, eve nasıl gireceksin? Kapılardan gelin. Aracıyı kaçalım. Geçen işte Mustafa İslam onun dediği gibi. İslam'da vesile yoktur diyor. Aracı yoktur diyor. Aracılık diye bir müesseçe yoktur diyor. Herkes direkt Allah'a bağlı. İyi bizim buradaki cerranı gidip direkt trafoya bağlayalım. Burayı patlatalım hep. Bu arada dünya kadar. Aracı var, kablo var, şey. her şeyin bir dozacı var. Allah'a direkt nasıl bağlanacağız? Cebrail'e sen bize mi yiyecek, biz vahiy mi alacağız? Elçi lazım aylı adamlar konuşurlar. Biz onlardan değiliz. Allah aracılardan bizi ayırmasın. Amin. Aracıların kapısında daim eylesin. Amin. Onun için Seyyid ve Hazretleri bütün geçirildi. katdesallahu ruuhu ne kadar Frenk yavru nesir ettiği Müslüman varsa zincirlerle evine. Allah Allah. Allah. Çok büyük kerametler sahip. Şimdi inşallah Mısırdakilere de yetişir inşallah. Himmet eder inşallah. Orada da bazı akıllılar olur da inşallah himmet istemeyi bilirler inşallah. Tevessül ederler. Evliya Allah'ı devreye sokarlar. Ricael Allah, ricael Allah. E'inûna bi'avnillah. Ey Allah'ın dostları, ey Allah'ın er kulları. Allah'ın yardımıyla bize yardım edin. Edrikûna bize yetişin derler. E'gîsûna bi'havzillah. Allah'ın medediyle bize imdat edin. Çünkü Allah dostlarına tasarruflar vermiş. Onlar medet ederler. himmet ederler inşallah. Efendimiz Hazretlerimiz de buradan Himmet eder inşallah. Kendisi zaten devamlı takip ediyor. Dünyanın ne yaptığında hep haberi var. Hiçbir şey mevzu yok orada Rusya ne yapıyor diyor. Bir de bakıyorsun Rusya ile ilgili bir casusluk işi çıktı. Hemen şurada ne yapıyor diyor. Dünyanın bütün meseleleri Mevla arz ediyor yani. Oralara bile ilgileniyor. Hangi kavur ne yapmış, hangi plan var, hangi proje var. Allah şerlerinden muhafaza. Amin. Amin. Faydayı bulamıyorum ki. El sadece, fayda sadece 6. fayda. İndirayetun nas ben insanları gördüm. Yuadi bazun baza. Bu gerinin biraz devamı. Birbirine düşmanlık ediyorlar. azın bir gayeyle kimi mal için? Birbirini öldürüyor mal için ya. Öldürüyor ya. Bilezik için kadın öldürüyor. Ya al bileziği bari. Git ya. Ne öldürüyorsun? Allah Allah. Ve riyaseti koltuk sandalye için. Düşmanlık var mı koltuk sandalye için? bu koltuk sandalye Allah'ım yarabbim koltuğunda hiç bacağı kırılmadı ki ya bu hep aynı koltuk devam ediyor ne ve cahi yani rütbe için makam mevki terfi o terfi etmek için ayak kaydırma oyunları birbirlerini müdürler amirler bilmem neler kimisi ilimde bile yapar ve sebebin herhangi bir sebebin. Fete emmeltü kavli taala. Ben de Allah'ımızın şu ayetini düşündüm. İnneşşeytânelekum adûvun fettehidû adûvun. Şeytan sizin için amansız düşmandır. Siz onu düşman edinin. Mevla buyuruyor ki, düşman mı arıyorsun? Adalet kılma kimseyle sana. Nefsin yeter düşman. Ki asla senden ayrılmaz mı ahir olunca ta. Son nefese kadar tek düşmanın var. Her düşmanınla barışsan da seni devamlı günah ve cehenneme atmak isteyen nefis düşmanı. Şeytan da bunun yardımcısı. Allah'ın rahmetinden kovulmuş, lanete çarpılmış Eş şeytan zibul insan hadis-i şerifte buyuruyor. Şeytan insanın kurdudur. Meşhur hadis-i şerif. Şeytan insanın kurdudur. Ya yani ne demek? Kurt nasıl fırsat buldu mu dalar, Kurt da öyle beklediği gibi şeytan da bekler. Senin bir nasıl hani diyorlar ki? Dünya zayıf düştüğü zaman bağışıklık sistemi bilmem ne o zaman mikroplar hani Herkes de aynı mikrop var ama zatürre matürre şu bu. Bünye zayıf düştü mü o mikrop ne yapar? Belirginleşir. Şeytan da nedir? Kurt gibi bekler. Sen ne zaman günahlara meylettin? Nefis ne zaman seni meylettirdi? Sen ne zaman dinden imandan uzak kaldın? Sohbetten vaazdan uzak kaldın? Camiden cemaatten uzak kaldın? Der ki bu tam fırsat der. Sana musallat olur. Ondan sonra sana bir oyun eder. Seni bir harama düşürür. Zalimcu ben düşündüm ki ne ulaya şeytan. Şeytandan başka düşman arama, bulma nerede var? Lüzum var. Şeytana yardım eden nefse var. Şeytanın yardımcıları ve destekçileri olan kafirler var, değil mi? O ayrı bir şey. Onların hepsi neye tabi? Şeytana tabi. Onları da gavur eden kim? Şeytan onların dinini bozduran kim? Şeytan. Dolayısıyla baş düşmanı belirleyelim, sonra onun dalları teferruatını bilelim. Baş düşman şeytan peki o cevenli, anladık şeytan da şeytan bana gelip de bir şey demiyor ki ben nereden anlayacağım şeytan ya mübarek adam sen ilmi halini iyi bileceksin helalı haramı iyi bileceksin farzı vacibi iyi bileceksin ne zaman farzdan vacipten sünnetten aykırı bir iş yaptırmak için bir plan var o planı sana kim vesveseyle ilka etti şeytan sen ne anlayacaksın oradan ya bu benim baba düşmanım Adem Aleyhisselam cennetten çıkartmış ne çilelere uğratmış beni de cehenneme sokmak istiyor şimdi bu ayet hadise muhalif bir iş olduğuna göre bunda artık rahmani bir taraf aramanın lüzumu yok fakat şimdi sıkıntı nerede şimdi şeytanın vekili hocalar şeytan direkt bir şeye müdahale etse adam diyor ki ya bu caiz değil halk bunu anlıyor ha caiz değil diyor fakat sonra şeytan ona diyor ki Ferhan Hoca caiz diyor ona sor. Bak şimdi şeytana görüyor musun ne numaralar? Nefis o söyle yapmaz. Nefis tuttur bunu yap yapmam yap yapmam yap yapmam elli kere aynı iş. Anla ki bu nefis. Şeytan hangisi? Şeytan. Yedi türlü. Bir meselede yedi türlü oyun çevir. Namaz kılma, illa kılacaksan sünneti kılma onu da kılacaksan abdesti işte üç kere yıkama yani bir oyun. ...cemaata gitme... ...hızlı kıl... Bir şey, ...bir şey yapacak... ...nefis öyle değil... ...şeytan gelir sana der ki, ...şunu yap... ...sen dersen ki caiz değil... ...şeytan der ki sana... ...sen benden ne mi biliyorsun... ...ben çok alimim der... ...sen hadi git işine dersin... ...Allah seni kovmuş lanet etmiş... ...bu sefer şeytan senin aklına iyi verir ki... ...ya bu işte çok mühim bir mesele var... ...buradan bir fetva alsak da... ...burada kar var, para var, fayda var falan falan... ...ne olacak... ...şeytan der ki sana... ...felan hoca fetva veriyor onu ara. Bu sefer ararsın, o hoca da der ki caizdir der. O zaman ne olur? O hoca zaten şeytanın adamı, elçisi. Şeytan diyor ya, ben istirahata çekildim, kötü alimler varken bana lüzum kalmadı. Çünkü ben vaz edemiyorum, fetva veremiyorum, alimler onu yaptığı için. Ben rahattayım şimdi. Dolayısıyla seni hocayla kaptırır, saptırır. Sen de ne dersin? Bu kadar ilim yapmış, profesör olmuş, doçent olmuş bizim cübbeli mi bilecek takkeli mi bilecek Tabii ki bu profesör bilecek e, caiz mi caiz bu sefer sen şeytanı dinlemiş olmazsın ama şeytanın adamını dinlemiş olursun onun için şeytan sana ne yapmaz gelip açıktan fetva vermez sen ne arayacaksın şerata sünnete eli sünnete muhalif hacı hoca havada uçsa kimin elçisi şeytanın sana elçisi çünkü bizim o, önümüzde şerat sünnet var kuran sünnet icma kıyas, şeriatımızın delilleri dört. Bunların haram dediği adam, helal dediği helal. Mubah dediği mubah, mekruh dediği mekruh. Sen şimdi, faiz helal olur mu? Kaç tane hoca faizi helal dese? İçki helal olur mu? Allah'ım ya. On bardağı kadar caiz diyor adam. Ulan on bardağı kadar evinin yolunu bulamazsın be. <gülüyor> Bazısı bir bardakta sarhoş oluyor. Kimisi içmeden sarhoş olmuş, onu boş ver. İki bardaktan sarhoş olan var. Diyor ki fetva var diyor, diyor, on bardağı kadar falan diyor. Yani onu diyor, işte hududunu sınırına getirmezsen diyor. Sarhoş saroşum demiyor ki zaten. En ayık benim diyor. Hepiniz sarhoşsunuz diyor bir de millete. Yani o sarhoşun hududu varmış. Benim. Bunu adam ilahiyat profesörü söylüyor. Şimdi şeytana neresi var on bardağı kadar içilir der mi şeytan? Der. Ama sen şeytana dersin. Hadi git damlası bile aram dersin. Ama der ki bak herif diplomayı kasaptan almamış adam ilahiyattan profesör ona sordu. O da diyor ki 5-10 bardak falan idare eder diyor. Ya şeytan arıyorsun. Onun için şeytandan başkasına düşmanlık etme. Tamam da. Şeytanın teferruatı ile beraber. Anladın? Kim elçileri var? Benim elçilerim var diyor. Allah nasıl peygamberler gönderdi ben de elçiler gönderdim diyor şeytan. Şeytanla bir görüşme var ya bir peygamber Görüştü şeytanla. Elçilerin kim? Dostların kim? Düşmanların kim? Uzun bir hadis. Bir gün okuruz onu. Bir 15 dostum var diyor. 15 de düşmanım var diyor. E kötü alimler dostu. Çünkü neden? E on, millete o yaptırıyor. Onlar yaptırıyor. Bütün bu yanlışları haramlar. Allah muhafaza. Geldik yedinci faydaya. Allah'ım dostu düşmanı bilmek nasip etsin. Bildirsin fazlu keremiyle. Allah'ım ya Rabbim. Sen buyurdun Esnaf Bey. Ya eyyühellezine amenûhû. Ey iman etmiş kullar. Hurst Efendi gibi ilaçı gelmeyecek zannetmeyin. İlaçı gelecek. <gülüyor> ya öyle zina menü derdi. Ha, Arapça bilmiyor ki hafız da değil. Ne yapsın adam? Ama ya öyle zina menü bile millet bir toparlanırdı yani. sokak böyle falan. Lan derdi. Büyük hoca tabii görünümünde. Ya öyle zina menü. Ey iman edenler. Adam haklı. Peşinden de Türkçe söylesin ne yapalım? Kafirleri dost edinmeyin. E doğru. Yani ayetin malini verir. İn <gülüyor> tedekullah eğer Allah'tan sakınırsanız haramlardan kaçınırsanız Allah'ın yasaklarını anlayıp bellemeye ve neleri yasak ettin ya Rabbi ticarette, ziraatte, zinette, giyimde, kuşamda, yemekte, içmekte, evlenmekte, boşanmakta bir din neleri yasak ettin ya Rabbi? Bunları ben bilmek istiyorum, öğrenip de sakınmak istiyorum. İşte siz bunu öğrenip de sakınırsanız sakınmaya çalışırsanız sakınma gayretine girerseniz yec'allekum furkanen sizin kalbinize hakkı batıldan doğruyu yanlıştan helalı haramdan ayırma kabiliyetini yerleştireceğim demiyor ki hoca olursanız ne hocalar var harama batmış demiyor alim olursanız ne buyuruyor haramlardan sakınır sana Zaten geçen derste de evliya olmanın şartında konuştuk ya. Nerede konuştuk? Buradan mı konuştuk? He? İmandan sonra tek şart getiriyor evliya olmak için. Haramlardan sakın anla. Çok zor. Namaz kolay. Haramdan sakınmak zor. Gıybet yapmamak zor. Dedikodu etmemek zor. Boş konuşmamak zor. Sakınırsanız kalbinize furkan verin. Kötülüklerinizi de mahvederim. Varsa günahını silerim. Kurban olduğum Allah'ım. Biz senden evvela Muharik Cuma gecesinde bu kadar gelmiş Müslümanlar Allah için adım atmışlar. Ben geliyorum arabayla bakayım. yağmurda orada. Aşağıdan beri yürüyorlar. Yaşlı insanlar var. Cıbbeli şalvalı. Cıbbesiz, takkesiz. Fark etmez. Yani Allah yoluna geliyorlar adamlar. Şuradan yürüyorlar. E bu adımlar boşa gider mi ya? Şimdi onların hürmetine ben de oluyorum. Sen de oluyorsun. Ya Rabbi şu cemaat hürmetine ya Rabbi. Şu Cuma gecesi hürmetine ya Rabbi. Haramlardan sakınırsanız size furkan verin buyurduğun ayet-i bize evvela takvayı ilham eyle Amin. kalplerimize neden sakınmamız gerektiğini ilham eyle Allah'ın bize ilmihal bilgilerimizi bizi ilgilendiren kısımlarını bellettir ya Rabbi Amin. ondan sonra bize haram ve mekrulardan sakınma kabiliyeti ihsan eyle Amin. ve bu hususta bizim kalplerimize furkan nasip eyle Amin. onunla hakkı batıldan ayıracak bir basiret nasip eyle Amin. eğri doğrudan helal anından ayıracak bir feraset nasip eyle Amin. Yarın bin tane hoca yanlış fetva verse de. Şaşmayacak bir irade nasip eyle. Amin. Amin. amin sallallahu aleyhi ve Muhammed ve alaihi aleyhi ve sellem. Yani sonunda dualara bile düşünmü kalmıyor. Aradaki dualardan. Neden? Çünkü dua zarurete göre gelişiyor. Yani Mevla bir hal var. Çünkü şu anda ne de istememiz lazım. Mevla onu istediyor. Bir şeyi istettiyse kabul edeceği kesindir diyor. Hadis-i Şerif. Bak bunlar her zaman dua edilen konular değil. Ama istettiyse kabuldür. Siz azmedin, gayret edin. Takva olacağız inşallah. i̇nşallah. Takva sahibi olacağız inşallah. inşallah. Haramlardan sakınma şuuruna. Erişeceğiz inşallah. Evet. Lale Gül dergisi. Dedim size ki dergi değil kitaptır. İçinden bunca ilimler okuyorsunuz. Allah daim eylesin. Faziletler nasip eylesin. Neler söyledim neler. Allah'ımızın hiçbir şeriflerini bilmiyorum okudunuz mu? He? Biz geldiğimizde Mayıs'tan evvel sohbet var değil mi? He? Burada? Tamam. İnşallah o zaman anlatırız bazı şeyleri. Bir salavat okuttum. Efendim arkadaşlar, burada öyle dualar var, öyle dualar var. Allah'ımızın ismi şerifleriyle alakalı. Onlarla amel edersiniz. İnşallah sizi kurtaracak Allah'ımızın isimleri. Elveli, Allah'ımızın ismi, Veli ismi şerifi. Ne ayetler, ne hadisler. Bunları okursunuz. Evet, onu söyleyeyim buraya yanıma koy. Sayfa 74'ten başlıyor. Allah razı olsun. Bakın 74'ten başladı. Elhamit ismi şerifi gidiyor. Lütfen Allah razı olsun. Bakın sayıyoruz. Ne oldu şimdi? 87'ye geldim. Nereden başladı? 74'ten başladı. Gidiyorum şimdi. He? E. 96'ya kadar gidiyor. 54 şey 70 4 nereye? 96 nereye? Bu sırf Allah'ımızın ismi şerifleri hakkında. Ama ismini tanımadan zatını tanıyamazsın kardeş. Allah'ı tanımaktan büyük marifet yok. Marifetullahu demek. İman o demek, itikad o demek. Bu kadar ayet hadis yazdık ya. Sonunda da duaları var. Özellikle 89. 90. sayfada bir dua var. Bu duaya devam etseniz El-Muhsi i̇sm Şerifi keşfiniz açılır. Manevi gözünüz açılır. Eşyanın hakikatini görürsünüz. Yani bir şeyin gerçek yüzünü görmek o da biraz şey Ama devam ederseniz olur. Ama bazı adamları görsen adamı maymun gibi görürsün. Yani adamın ameline göre kötü görükebilir bazı insanlar falan. Adama da ne biçim adamsın deme yani. Keşfini açılırsa da istifaret. Ama devam edenlerin keşfi açılır. Yani hakikatini görürsün. Adam Allah'a muhafaza domuza dönmüş. Haramda. Keşif açıklığı da çok istenen bir şey değil. Ama Allah bize eşyanın hakikatini olduğu gibi göstersene amin. 88'de ayrı bir mübarek dua var. Unutmayın bunları. Bunlarla amel edin diye yazdık size. Uğraşıyoruz, yazıyoruz. Kolay da değiller. Yazma kitaplardan zor işlerin kolay gelmesi Allah'a yalvaranın, şahsın kadri değerinin yücelmesi, itibarın artması. En büyük şey itibar. Parayla alınmaz. Bu da 88. sayfada bu dua. Bu gece ise bir salavat da öğreteyim inşallah. Evliya Allah'tan beri çok salavat-ı şerifi okuyor. Ne kadar okuyor? O kadar okuyor ki parçalanana kadar. Yemek yok, içmek yok, uyumak. Günde şu kadar salavat. Ya Mahmut Gaznevi Hazretleri bile... 300 bin salavat okumadan millete görüşmezmiş padişah. Her sabah 300 bin salavat okumadan millete görüşmez. Bu sefer milletin işleri geç kalıyor. Onu da yazacağım size. O salavat daha yazmadım. Resulullah bendiz rüyasına girdi. Mahmudu Gaznevi'ine büyük zat. Dedi ona ki, "Hükümet işleri boş kaldı. E, millet kapıda davası var, hasmı var, mahkemesi var. Sen padişahsın. Niye gecikiyorsun ey Mahmut?" Dedi ki, ya Resulallah adam var. 300 bin salavat okumadan çıkmayacağım. Ne padişahlar var. Ya. 300 bin salavat. Evliyalar okumuyor. O da evliyanın büyüklendi. Ona bir salavat öğreteyim sana. üç kere oku. 300 bindir. Milletin işini çabuk gördü. Onu daha yazamadım. Yazacağım inşallah. Şimdi daha kısasını yazdım. O biraz birkaç satır Bu veli zat rüyasında Resulullah'ı görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işe karışıyor her şey karışıyor hala hala ne demek ya dönem onun dönemi asır onun asırı devir onun devri kıyamete kadar onun dünyada onun ahirette onun he fe inne min cudike dünya ve darrateha ve min ulumike kalemi kaside-i bürde sahibi ne güzel söyleyeyim ha bu siri dünyada ahirette senin cömertliğinden diyor bu ne demek ya bu şu demek, Allah Teala onu sevdi, sevmeseydi ne dünya yaratacaktı, ne de ahiret olacaktı. İki cihanda kimin hürmetine? <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz, her şeyin farkında, her şeyi izliyor. Kim ne kadar salavat okumuş? Cuma gecesi çok okuyun buyuruyor. Bunlar hepsi. Allahu salli aleyhi ve sellem. Ve ala aleyhi ve sahibiyiz. Rüyada, o zata dedi ki, inne fulâne yusalli aleyh ektarabink. Bir adam var dedi, adres verdi. O dedi bana senden fazla salavat okuyor. Adam dedi ya Rasulallah, ben benim asrımda benden fazla salavat okuyan olacağını tahmin edemiyorum çünkü ben yemiyormuş muyum? Bu adam nasıl benden fazla okuyor? Dedi git ona sor. Uyanır uyanmaz doğru gitti o adam buldu. Dedi ki ben Rasulallah'ı gördüm. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dedi sen benden fazla okuyor musun ben ne kadar okuyorum geceye gündüz yemek içmek yok sıralı salavat ağzım tesbih olmuş dedi ki ben dedi bilmiyorum ama sana öyle buyurduysa ben bir sıyga biliyorum 3 kere okuyorum dedi kaç dakika bir dakika tutmaz Allah Allah şimdi işte böyle ameller var bizim gibi garipler için biz nerede 100 bin 200 bin 300 bin falan günde nerede günde bizde onun için bize öğrettiler salavat şudur. hadi okuyalım bismillah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 min ezeli ila el ebedi. Allah Allah Allahumme salli ala sayyidina Muhammed yedda ma Minel min adedi bi kulli min ezeli, ezeli. ezeli. ila el abedi amin. amin ve ala ve ne kadar fazileti var saymakla bitmez bu mubarek cuma gecesinde yükünüzü tutturdunuz ama 73. sayfenin sonunda bu. Yarın da cuma günü bana çok selavat oku diyor. Siz 300 bile okumuyorsunuzdur. Bunu okuyalım mı tamam? 3 kere inşallah en az. Ondan sonra o kaza belaya karşı onu söyledim size. En büyük bela gelse, Allah'ın kaderinde olsa, dönüşü olmasa bu duayı yapan 3 gece, 5 veya 7 gece hangi beladan başı sıkıntıdaysa o bela Kesin gelecekse bile büyük bir kolaylık ve lütufla gelir. İnşallah kurtuluşu kolay olur. Bak kesin gelecekse bile böyle bir dua yok. Onu için inşallah o da 71. sayfede 20 kere şerifler tekrar ediyor Allah'ımızın isimleri. La ilahe ilahe te ya azimu, ve azimü ya mecidü ya ya berru ya rahim bu 20 kere tekrar ediyor. Ondan sonra 10 kere salatü'l fatih o biliyorsunuz. Onun bir tanesi dünya ve ahiretten büyük. Allah'ım salli ala seyyidina. Muhammedin Fatiha lima vel khatimi lima sebeg. Nasır hak vel hadilâ suratükel ustakıyım. Ve alâ alih hakkı kadri ve miktarlı azim. Bu, bunu sorma. Bu, salatül fatih. bunu açamayacağı kilit yok. Bütün evliya Allah'ın salavatı bu. Onun hakkında da başka viltler var yazarım sonra. Bunu da 10 kere okuyorsun, ondan sonra 71'de başlıyor, 72'de manasını bir okuyun, aklınız başınıza gelsin. Allah'ı met ediyor. Allah'ım olan biten her şey, hareket ettiren sensin, durduran sensin Allah'ım. Hayır da şer de senin. Bütün yaratmak senin elinde. Senin dilinde, kaderler senin elinde. Aczimizi biliyorsun, zafımızı biliyorsun. Gücümüz, kuvvetimizin olmadığını biliyorsun. Diye yalvarıyor, yalvarıyor. Ondan sonra istiyor. Peşinden yine Salatül Fatih sıyhası tekrar ediliyor. İşte burada tarifleri var. Çok büyük belası olanlar, Allah'tan gayri çözemeyeceği belalar hiçbir şey başkası çözemez de bu da 71'de bunlar size kalsın inşallah hediye olarak maddi manevi şifa olarak deva olarak ondan sonra efendim kardeşlerim bu bunu arz ediyorlar mı He? bunda da arkadaşlar hazırlamışlar evlenecek güzel olmuş mu assalatu vesselam Salat selam kim olsun? Aleyk ya Resulallah. Ya Resul burada da Allah burada. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sen üzerin olsun. Hudbiyedi elimden tut. Bağat hileti çarem azaldı. Edrik ni bana yetiş. Nasıl? Evinizde hocanızda nerede olursa yetiş bana diyebileceğiniz biri var demektir. Edrik ni bana yetiş. Bahabiler duymasın. Malum malum. Tam bu yeşil canı. Eskiden Ravza kapalıydı geceleri. Erkenden gidiyorduk Cennet Bahçesi'ne veya işte oraya teheccüd mihrabı var. Oraya yer bulalım. Sıkışmışız tam kapıda. Kapı açıldı gibi hurra ediyorlar ya. O zaman şimdi hep açık. Bu Kral Abdullah Allah hayırlı uzun versin. Bu adam iyi işler yaptı. O açılmayı da o yaptı. Medine hep geceleri açık ya bu yaptı. Allah razı olsun ondan. Ondan sonra biz de kapıdayız. Ben de içimden bu teşvik çekiyorum. Salatü ve selamü el ya Resulullah. Huzbiyedi falan dedi ki biraz sesli mi yaptım? önümdeki de Vahabiymiş mi? Bir döndü. Kime ders diyorsun Huzbiyedi? Yani Resulullah ölmüş diyor. Ölüden fayda yok diyor. Nasıl dersin diyor elimden tut. Şimdi Resulullah'ın huzurunda sen ne uğraşacağım ya? Bir şey demedim. Çünkü sesler yükselmesi yasak. La terfa osvadegum fevgasavdinebi. Hareme girdik tam kabrişerif ya. Sesinizi yükseltmeyin. Bitti. Dedim seninle mi uğraşacağım? Mecahid durum olsa senden uğraşırım da. Ayet hadis dolu ama şimdi seninle uğraşamam. Gecenin teheccüdüne seni mi uğraşacağım ya gitmişim oraya. Gıcık olurlar buna. Biraz gıcık edelim bunlara. He? Her yerde böyle bir gıcıklık malzememiz bulunsun. Tut elimden ya Resulullah. Yetiş ya Resulullah. Çünkü Allah ona tasarruf verdi. Yetki verdi. O senin benim gibi ölmez. O hayatta Bak saçı nasıl büyüyor. Bir de senin saçını koyalım bakayım. Hadi senin saçını koyalım bakayım. Şeylende de de bakacağız. Kaç senede kaç gram büyüyecek burada. Hadi bakalım. Zaten sen hayattayken ölmüşsün be. Öldükten sonra seni kim takar? Sakalına kim bakar? Doğru kuyuya seni. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için gözümüzün önünde bulunsun. Bunun faziletinde de yazarız inşallah. Unutturmayın bana. Cuma gecesi bu gece bin kere, okunursa bin kere, internette yazmışlar herhalde, nasıl bir şey biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın kısa zamanda işlerine müdahale ettiğini ayanen görürsün, ayanen görürsün. Öyle bir şeydir bu, Yani bin kere bayağı tutuyor. Talimli de biraz okumak lazım. Allah Teala muvaffak eylesin ama bereket olsun, ihsan eylesin, amin. Evet. Arkadaşlar bu derginin kaçın sayfası bu ya. Benim yazımıdan hemen sonra bu değil mi? Sayfa niye koymuyorlar? Numara 21 mi? 22'de burada. Efendim bu yüzüklerdeki ismi şerifin fazileti. Ondan sonra Ut hakkındaki hadis-i şerif ve Ud'un neye yaradıkları Ut kokusunun? Neye yaradıkları? Bir okuyun bakalım neye yaradıkları. Sizi de alakadar eden işler var. Ondan sonra bu çörek otu yeniden gelecek mi dediniz? Geldi. Arkası gelecek artık. Yani ithalat, ithalat tamam. Arkası gelecek. Hakikaten denediğim, ettiğim, kendimden de tatbik ettiğim, tam mucize üzere sabit olan bir tür. Bu da gelmiştir. Bir de Nali Şerifli başörtüler, şallar ve hatta işte bunlar bu sayfada tümü yazılmış. Buradaki Lale Gül dükkanı var ya üstümüz. Bu da Lale Gül. Burada da bulunuyor bu dediklerim. Çarşambada da bulunuyor. Burası da sohbette bulunuyor ama her zaman da açık dediler için. Hep açık dediler ama buraya gelmiyorsunuz pek. Sohbet dışında burada da bulunuyor. Bu dediklerim. Allah Şey yazılmadı daha. Üçüncü ismi şerif. Yani muradına alıp da gittiğin ne işe yönelirse olur onu yazıyorlardı. Ta herhalde yetişmedi onu bilmiyorum. Ama o ismi şerifler yazılıyor. Bir de Erba'in İdrisiye'de neler var? Mesela diyor ki gümüş üzerine şu ismi şerif yazılırsa Ondan sonra hamile kadın onu taşırsa Efendim çocuğu selametle doğar düşükten muhafaza olun. Bu gibi kurşuna şu yazılırsa, kağıda bu yazılırsa gibi birçok ismi şerifler var. Bunları da Lale Gül'ü arayıp Yani bizim çarşamba dükkanda arayıp sipariş verebilirsiniz. Bunlar özel şeyler. Fazla yüz tane 5 tane yapılmaz. Ama ders mesela Ceylan derisi. Kısmet açılsın diye uğraşıyorlar. Ama bazı ismiş şeriflerin çok faydası var. Ceylan derisine yazılmış diyelim. 20 tane mi hazırlanmış. Ha bunu o niyetle yazılır. Ama bunlar sipariş üzere olur. Onun için telefon edersiniz. Ben şu ismiş şerif, şu tarifi istiyorum. Kitabın şu sayfasında. O kitabın sayfasıyla derseniz. O tarife uygun. Çünkü kiminin saati var. Kimisi Ramazan'ın 27'sinde diyor. Öyle işler var. O saatlere uygun. E, bir de mürekkep. Mürekkep gerçi bulunuyor. Hakiki... Safran, gül suyu, hakikisi bulunuyor. Pahalıdır hakikisi, sulu boya gibi değil. Hakikisi şeydi kıymetli di. On da bulunuyor dükkanda ama ben kendim yazamam, yanlış yazarım. Yanlış da tehlike var. Onun için ben şunu istiyorum, şu işim için dediğinizde de onunla ilgilenecekler. O siparişe bağlı şeyler. Ama kitabın içinde birçok şey bu hususta bulabilirsiniz. Kısmet Allah Teala'nın açmasından, rızkın dükkanın rızkının bollaşmasından efendim düşman şerine korunmaktan vesaire çocuğun muhafaza olmasından işte çocuk olması için falan birçok birçok şeyler ismi şerifler var ama ekseriyette okumak da lazım o ismi şerifi taktığın zaman üzerine nuska olarak veya şeyden veya yüzük o ismi şerifinde zikrine devam etmekte fayda var yani sadece yüzüğü de takmakla da iş bitmez e sen cuma günleri bir kere okusan Erbain İdrisi'yi. bak haftada bir cuma günü Kutul Kulub'ta Abdullah-ı Talib'in Mekke Hazretleri diyor ki cuma günü okunsa virtlere dahildir. Bir kere cuma günü okusan 5 dakikan iki dakikan almaz kitabın en başında tümü. Kitabın en başında. Bir kere okusan cuma günü o isimlerin tümünün ehlinden sayılırsın diye. O zaman tabii zannede bir şey de taksan ne yapsan cuma günü okuman bile onu ne yapar? Ehlinden yapar seni inşallah. Yani kıyemin kulli cevrin. Lem yerdahu ve lem yuhalitu fi'alihi yani kı şu anda aldığınız yüzüklerde bu olacak. Yani kıyyen min kulli cevrin, "Lem yerda ve lem yuhalitu fi alehu ya ne kıy. yani kıy. Hani bu ismi şerifi günde üç kere beş kere de okusan yüzük de parmağında bütün belalardan koruyucu olur Allah'ın izniyle. Tabii ki ismi şerifi okumayı da öğrenmenize fayda var. Allah ilminizi artırsın. Şuurunuzu artırsın, marifetinizi artırsın. Hayırlı balatlarınızı ihsan eylesin, şerlerden muhafaza eylesin. Amin, amin. Şimdi Endülüs şeyi tabi yolculuktur hakkınızı helal edin maddi manevi dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal edin bizden de helal olsun gelmek dönmek sohbette birleşmek buluşmak nasip olsun amin, amin. biz sizi dualardan unutmayacağız o gurbet diyarlarında o kadar ulemanın nevliyanın ruhları küffarın binalarının altında kalmış çok ince bir şey endülüs işi oradan inşallah himmetlerini isteyeceğiz e, dualar edeceğiz sizlerden de selamlar götüreceğiz Rahman. Ee, ...şu var ki... E, ...uçakta boş yer var... ...biraz daha... ...bundan dolayı normal işlemler yetişmez... ...yani normal bir vatandaş işlem verse... ...şu an yetişmez... ...ancak dediler ki... ...yeşil pasaportu olanlar olabiliyor memurlardan falan... ...yeşil pasaportu olanlarda... ...bu işlemler gerekmediği için Schengen... ...direk uçak biletiyle yetişebilir... ...böylece hani yeşil pasaportu olup da... ...hani vakitte geçti diyenlere geçmedi... Ama normal pasaportu olanlar için vakit geçmiştir. Allah Teala Evliyaullah'ın kabirlerini bulmayı nasip eylesin. Amin. Ve onlardan nimet almayı nasip eylesin. Amin. Subhan و انا اعوذ بك من النار اللهم El-Habib-i'l-Ali-l-Kadri <tik> El-Azim-i'l-Cahi Ve-Ala-Ali-yü-Sahbi Amin. Amin Bizden evvel vefat etmişler ruhları için Elazığ-ı Kadir-i Meşahin'den Seyyidallah Bahri Tunç Hazretleri'nin ruhi için Eyüp Efendi Kardeşimizin ruhi için Dursun Arif Hocamızın Ruhi için Buyurun Eşhedü en La İlahe İllallah Ve eşhedü en Muhammed'in o Resulullah la ilahe fi ve nefsin adad ma veş'u ilmullah. Çok faziletli salat selamlar o kitapta bulunur. Bu kelimeyi tevit bu bulunmaz bir şey. Bir tane okusan bir ölünün ruhuna göndersem var ya kıyamete kadar yiyip bitiremez. Kıyamete kadar yiyip bitiremez. Ey Ahmet dedi Ahmet bin İdris Hazretlerine. göklerin yerlerini emanet sana verdim. Çok faziletli salat selamlar kitabı. Büyük istiğfar Büyük tevhid. Bu büyük tevhid. Bu acayip bir şey. oncu hediyemizde hediyemizi de gönderiyoruz ya. Yani ölmüşlerimiz şad oluyor elhamdülillah. Hediyelerimizi İsa'l-i ile uğrayalım. Ahmet Ali Osman Osman ayrıca. Yakup, Bektaş, Eyüp Sultan, Muhiddin, Necmi, Mürsel, Semih, Efendiler. Fatma Asiye, Hafize, Zeniha, Hatice, Ayşen, Fazilet, Makbule, Döndü, Arife, Hamdiye. isimleri dilimizde geçiyor buraya gelmiş. Şimdi bunlar kabirde yatıyorlar. Bunlar kabirde yatıyorlar. Ya Rabbi taze ölmüşler, yeni ölmüşler. Kabirlerini, istirahatlerini yemenfeyle mağmuz da eyle. Azapları varsa defora feyle. Ya Rabbi sen kabirlerinden arasata mahşere ya Rabbi imanle, Kur'anle, zikirle çıkmak müessereyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi hallerini, yerlerini, kalplerini biliyorsun. Rahmetinle muamele eyle lütfen. Amin. Bu cemaata isimleri geçiyor burada, okunuyorlar mutlaka bir faziletleri vardır ki nasip oluyor herkese nasip olmaz Allah sen rahmetinle muameleyle. Amin. için buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli ve nefesin adadema ve şe'u ilmullah. Dualarınızın kabulü için. Essalatu vesselamü aleyke ya Resulullah. Salatü vesselamü aleyke Habibullah. صلاه والسلام عليك يا سيد